Ben drink değil ama şatlamayacağız yani. Evet tamam. Evet. Ama içki bahsediyor. O zaman neredeyse... Serbest 4, bir platform. Ha? 5 evet. aydır çekmediğimiz evet. bir <gülüyor> <G> pod <gülüyor> serisine bir geri dönüş yaptık. Evet, G-Pod'a niye geri döndük? Age of Ultron izledik çünkü hep ben. Evet. Evet. Bir de <gülüyor> Kafka'ız geri döndü. <gülüyor> Uzaklardaydı. <gülüyor> Hoş geldin. Hoş geldin Hoş şimdi kimler var? Evet, ben bir dakika, herkes. evet, evet. herkesin bir nickname'i olması lazım, aramızda nickname'i olmayan iki kişi var. Nihal <gülüyor> benim nickname'im var. Tamam Nedir hayır, ya, o zaman ne? siz söyleyeceksiniz, biz sayalım. Aramızda, <gülüyor> aramızda <gülüyor> Aristo, Daika, Kafkaesque, <gülüyor> Büyükaya, Daikitas. Bir daha, bir yüksek sesle alabilir miyim? <gülüyor> hayır, o, bir de ben sesimi hiç beğenmiyorum şimdi dinleyince, vallahi dinliyorum. Dinleme bilmiyorum. siktir <gülüyor> ben dinleyeceğim. Dinleyenlerden ben özür dileyeyim o zaman. <gülüyor> Söyledim söyleyeyim abi daha iki tas. Daha iki tas. Vallahi bana Haki'den geldi. Oyursa Haki, Haki, Zaten koca ayakta öyle birden yani bire çıktı. Öyle kaldı Büyük dedim. Bir koca King, koca. Ya, koca büyük evet, Aegyo Fulton'ı izledik o yüzden toplandık. Aegyo Fulton konuşacağız. Konuşalım. Ama nereden başlayacağız? Bence Avengers ben... filminden başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> oradan çıkamayız sanki bence. Bence çıkarız çok kötü bir film değil. Mi? <gülüyor> O bir kere bir şeyi bir koymak lazım. Avengers 1'den çok daha kopuk bir hikayeyle giriş yaptık aslında. Çok paldır küldür girmedi mi? Hani... Direkt ortasına. Evet. Evet. Direkt ya, şöyle bir şey değil, var yani. ya artık Marvel anladığım kadarıyla hani tek başına izlenebilir filmler yapma olayını bitirdi. Tabii canım. Tamamen bu bir Marvel Universe Avengers'ı falan filan tıraşlayacağım onu geç zaten kafasına girdi artık. Soktu da biz o kafaya. O yüzden hani... İzlediğimiz büyük bir dizi vardı böyle. Sinemaya giderek izlediğimiz bir dizi vardı. Onun bir bölümünü izledik. İşte sezonun en şey bölümlerinden bir tanesini. Cliffhanger bölümlerinden bir tanesini izlemiş olduk. Ama aynı zamanda çok da birbiriyle bağlantılı değil ya. Yani stand-alone olarak oturup da bir şey de vardı yani hani çok, çok tabi. böyle o da var mı hani, var. biri seyretmeden gelip ikiyi seyrettin mi aa, kaybolmuyorsun yani tamam evet. karakterleri hani biz biliyoruz vesaire ama falan. bir şeyle denemek lazım olacak. bilmeyen biriyle bir denemek lazım ben ondan çok emin değilim ya yani. şimdi hani de, o ortalama izleyici profilli ona uygun i̇yi, olarak... de, i̇yi de şu var abi. Şimdi Avengers 2'ye getirdin herifi. Biri izlememiş birini tamam mı? No. Dersek ki Avin böyle paldır küldür başladı öncesinde ne oldu ki? Bir bok olmadı. Biz de bilmiyoruz <gülüyor> Olmadı bilmiyoruz al... yani. Hani, Niye dalıyorlar oraya? Agents of Shield izliyorsan bir yandan... Ha, hani şey ben <gülüyor> evet. ha, öyle bir olay var. E, i̇zlediğim için evet, biliyorum. Agents daha. of S.H.I.E.L.D'in son çıkan değil de bir önceki. Yani film çıkmadan bir önceki bölümünü izleyip gidersiniz. Birazcık daha mantıklı bir giriş yapıyorsun. Evet. Onun dışında şey hani Loki'nin asası işte şu su bu su gibi bazı ufak tefek detaylar. ya yani çok da ufak değil gerçi. <gülüyor> Ama e, onu da orada toparlayabiliyorsun. Aa işte bir tane asa varmış içinden bir şey çıkıyor falan filan. Onun dışında bence hani hem kopuk bir dizi şey dizi bölümü olarak da izlenebilir. Hem kopuk bir bölüm olarak da izlenebilir. Gayet değerli toplu bir film. Açılışı bu arada ben bayıldım ya. Süper. Evet, Çok evet, iyi abi, bir giriş yaptı. Süper. Yani hani direkt böyle o Nerdgasm'ı yaşatır ya böyle evet. Hulk'da geldi, Thor'da koydu çekecek, abi, Kaptan Amerika'da girdi. Bir hani, şey, şey, takım, takım e, görüntüsü süperdi yani. Şuradaki alt, yani. altısı birden böyle kademeli kademeli. Direkt Çizgi Roman girdi ya zaten. Aynen, orda, aynen. Hemen bağlıyor seni orada. Zaten ondan sonra bir tempoda düşüş var. Hı -hı. Sağlam bir indiriyorlar tempoyu. E açıklama şeyleri ya işte evet, birazcık ha, daha oturtması ha. şeyleri normaldi yani ben şey zaten öyle şeyleri James Bond zaten olacak olması lazım. Yukarı aşağı Meclis yukarı uzak aşağı yukarıda bitmişti vallahi. James Bond filmleri gibi olmuş işte. Tamam James Bond'a yani. böyle bir arası çok arası olan bir aksiyon evet değil mi? Hayır ama yeniler böyle abi. Yeniler falan biter. bu da biraz onun gün başka bir şey yani şey olarak. Mesela karanlık bir film değil bu. Hani yeni James Bond'lar Batman filmleri gibi. Kara kara kara kara. Halbuki eski James Bond'lar evet Marvel filmleri gibi. Yani daha evet, doğrusu daha Marvel de, filmleri de. eski James Bond'lar gibi daha eğlenceli işte. Valla ben yenilerini Abi tercih edeyim. çömez adam ben sevmiyorum da onları yenilerini. Çünkü bana James Bond gibi gelmiyor. Evet, Trainer'ın da bile bir he, gecesi de, göstermiyor. Süper, süper, süper, süper aksiyon film. Neyse James Bond'la dalmayalım da işte. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya ben şunu söylemek istiyorum. Ben geçenlerde bu hani biraz ileri atlıyorum ama bu Joss Veda'nın işte feminist, anti-feministlik suçlamaları vesaire mevzusu yüzünden. Ona da bir gelelim evet. Ona daha sonra geliriz ama oturup film analizi yapma ihtiyacı duydum. Hatta siteye de koydum böyle şey çarşaf gibi bir yazı. Ve yazarken de keş, şunun farkına vardım ki. Hiç yapmış şey seksist miymiş? Değil hayır değil, abi. abi. <gülüyor> yani... Joseph Bedo'nun turgula işte şey phase, e, iki sonrası yani Phase 2 neredeyse ha. tamamıyla adamın yani e, şey bebeği gibi hı hı. her projede parmağı var vesaire hani tek karakter hikayesi olarak baktığın zaman bütün karakterlerin ayrı ayrı gelişim süreçlerini çok iyi anlatıyor evet. bunu dizdiği zaman. yani aslında aksiyon filmi, bodoslama filmi hatta işte bugün de şahit oldum yanımdaki insanlar işte ne gerek var bunlara, işte dalsınlar kavga etsinler, bitsin diyen bir sürü tip vardı. Ama baktığın zaman o kadar katmanlı bir kurgu yapmış ki bütün phase 2 boyunca adam. Yani takdir etmek gerekiyor bu kadar aksiyonun arasına bir de karakter gelişimi koymuş, derinlik koymuş, ondan sonra işte göndermeler yapmış. Bir de adam, evrensel olarak bağlamış planlamış. her şeyi. Benim zaten. Yani bu. bunların hepsini yaparken de bence çok kısa bir film. Yani hayır, onu onu konuştuk. Ben çok mesela kısa. bana uzun gelmedi filmi. Yani Sıkılmadım. Hayır, da, evet. çok bitmedi, kısa demedim. aslında. Yani aslında saatin çok kısa 142 dakika. dakika. 1 saat 20 dakika. Hayır, abi 25 dakika reklam izletiyor. Hayır. Hayır. Sadece şey, şey, abi şey 142 mi? dakika. çok kısa. Yani gerçekten bana kısa geldi. Adam istese bunu böler mi şimdi. Ondan dolayı olabilir bence. Yani aldık hani 200 dakikalık da şeyi yani, varmış kesmiş yok. Evet yani hani o yüzden hani onu da şey olarak okumayalım. Yok bir sahnesi konuda. varmış mesela. Evet, evet. Loki sahnesi yani, var. Loki yok sahnesi var. Gerçekten <gülüyor> daha daha yayılabilir 3 saat ankat ya da director's cut versiyonu. Ama ama şey Reston'un şeyden katılıyorum. Ben mesela Belki başta söylemem gereken şey. İlk filmi oranla çok daha fazla beğendim ben iki filmi. Ben de. Bunun sebebi de ama onun söyledikleri aslında. Yani gerçekten karakterleri gördük lan bu sefer. Evet. İlk filmde bizim önümüze şey gibi oldu. Biz zaten biliyorduk. O yüzden daha çok sevdik gibi oldu. Bilmeyen insanlar için evet. ortada bir karakter. Hani karakterin gelişi, işte oturuşu, gelişmesi bilmem nesi yoktu ilk filmde öyle bir şey. Hatta Kaptan Amerika yok. çok geride kalıyordu. Evet. Iron Man çok öndeydi. Bunda dengeyi de otur. Ama Kaptan Amerika'nın dengeyi oturtmasında onun elini kolaylaştıran bir solucu var ya. Yani. Tamam Tabii, çok ama. iyi filmdi evet, ama tamam. yine de bu kadar Aynen. karakterin içinde o dengeyi oturtmak... Düşünseniz abi ilk filmde Iron Man ne kadar ön plandaydı. Yani, Iron Man filmi yani. gibi. Evet evet. Işte, Bunda da genel yapıyor 3. zaten. Bost ya. Bost evet, ben Patron değilim. ben değilim. <gülüyor> Patronun değil ama Zaten işte. onun yapması çok güzel. Bizi evet. mutlu. Hani fan base'i mutlu etmek için yapılan bir pişlik yani. Böyle bir sürü şey yapmak. De. Bunda da aynı şey. Birdeki gibi e, karakter temelini, tabanını oluşturma yöntemini seçme. Birdekini takip etseydi. Aynı şey tekrar. Tabii olacak. öyle olacak. E şimdi bunu böyle yapıp. Bundan sonra gelecek olanlara bu sefer daha iyi bir zemin hazırlayıp. Tabii. Bir de şimdi şablon şablon şablondan sonra seyirci sıkılabilir sıkılacaktır da yani ha, yine aynı şey en azından onu bertaraf etmiş ama işte yani. ben, şimdi J Joss Whedon bıraktı Hı -hı. bir sonrakini o çekmeyecek ama ben onu e, şimdi konuşurken yani bıraktı şey ve bu şimdi bunu Ayıp bilerek olmuş. bu filmi izledikten sonra bıraktığını görmek daha çok koyuyor insana evet. çünkü şey diyordu insanlar hep işte Joss Whedon şablonu diye bir şey var. Hep o şablonda film çekiyor falan filan. İyi de birader bunu izlediyseniz hep o şablonda çekmediğini yani anlamış yani. olmanız Ama lazım. Ama işte yani. onu anlamayan demeyeyim de onu görmeyenler var. Yani ben hani yine birinci filmin karbon kopyası bu diye eleştiren çok insan gördüm. Ama hiç alakası yok. Alakası yok. Bence o adamların şey belki bizim birazcık daha çizgi roman kafasıyla izlemiş olmamızdan kaynaklanan bir şey olabilir. Çünkü... Sonuçta çizgi romanlarda da olaylar, eventler genel anlamda aynı, tamam mı? E tabi, Ama özellikle Marvel'da. Evet. Yani yani ve orada bütün olay karakter. Secret Worldı recycle ettiyorlar. Neyse. Yani Ama en azından 90'ların 2000'lerini geride bıraktık Marvel'ın. Normalde Mar Marvel eventi dediğin bütün bir grup toplanır bir ovaya çıkarlar. Başka bir grup çıkar toplanır bir ovaya çıkarlar. 2000'lerin no no no no no Ya yani. şey, Ova eskiden öyleydi, öyleydi hatta. Eskiden. Avx mesela yıllardır. Tabii. Artık öyle olmadığı için hep böyle mesela yani Bendis'ten sonra böyle iyice kara hani ana akım olarak hani New Avengers'da böyle iyice karakter odaklı olduktan sonra artık böyle toplu kapışmalar olmuyordu Tabii. bile doğru dürüst. Mesela AVX'i o yüzden, olmuş, yüzden çok hoşuma değil, gitmişti. Yani <gülüyor> bok gibi bir hikaye ama yani herkes birbirine dalıyor. O yüzden çok eğlenceli gelmişti. Hayır, ama zaten orada bizi e, hani olaya bağlayan bizi eğlendiren kısım o büyük kardeşin içerisindeki karakter hikayeleri değil midir? Tabi Onu seçip görebiliyor olmamızdan şey kaynaklanıyor bu. Yani onu işleyen, ya, o dediğim gibi karakter hikayesi anlatıp bir yandan da büyük event işleyen çünkü filmde gelecek. Civil War'dı. Çok iyiydi o. o, tabii, o yani, yani, tohumlarını geçimde, bu sizinlere verdi. Amerika'yla Amerika ile ayunların şeyleri. Eyvallah hani şey Hayır, kısmı geek. O eğlenceli kısmı. yani hikaye, yani, hikaye ama, değil. Ama o kadar büyük boşluğu var ki o kendi. Kötü olmasının sebebi de o. O yana hiç tabii, bir, bir, yani. yani. Orada hiç karakterlere şey yapmıyor. Diyor ki balım diyor. Doctor Strange bile Durum bir dakika yani bir düşünelim hani bir şey yapalım Daxter Strelf'le dalın madem öyle ben de dalayım. Hani yani davet satıyoruz ha. Ya o, ha, o tam yani... ya diyorum o bu bununla kapışırsa ne olur hani ya onu asıl Versus'un da yaptı. DC vs. Marvel'da yaptıklarının <gülüyor> e, kendi iç versiyonunu yapma için bir <gülüyor> şey yaptı. Yani standalone e, bilgisayar oyunu modunda. Tabii, tabii, o evet, onda kapışıyor. Kim götürdü? Ya, kim de, kaldı? ABX öyle bir yan hikaye yaptı işte, de yaptılar işte. Sadece kapışmalar vardı. <gülüyor> yani Aha. şey için yani. ama dediğim gibi uzun süredir hani Marvel'da böyle Hani bu kadar aptalca kapışmadıkları, boş evet. hikaye olmadığı için eğlenceli Tabii. gelmişti. Ama Zavre diyorum gelmiş. yani çok kötü bir hikayeydi. Ama çünkü çok Evet yani, yani çünkü gerçekten hani kolosus mu kolosus ama şeyi yok, ruhu yok, bedeni var. Yani hani gücü var bilmem ne ama onu yaratan işte o karakter özelliklerini falan hiç mi karakterin görmüyordun AVX'de. Ama AVX'de Tek, bunu yapmalarının tek sebebi neydi abi? Yani Cyclops vaz right dedirtebilmek. Bu herifi yani, devrim lideri yapabilmek. Mutantların yani yükselişini e, aslında, göstermek. Evet yani şöyle o, o çizgi Xavier'den romanda da... bir kul, kurtulmak, bir rahatlatmak. O çizgi romanda gibi. da hani öyle bakarsan evet. Yani Cyclops'u çok iyi. Tabii ya amaç şey oydu Nasıl Civil War zamanında Captain America vs Iron right muhabbeti vardı. Ulan hmm. herif haklıymış amına koyayım dedik. O, ama yapıyorsun. baştan beri, belli belli oldu. E, tamam herkesin selin nesin için geçer. <gülüyor> Civil War'un zaten olayı oydu. Dergi nasıl çıktı? Choose your side diye çıktı. çıktı ama sen, sen ama sen, sen saydını seçmiştin daha. Herif daha onu demeden seçmişti. Ama side zaten belliydi yani. Ve bak senin için. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> hayır, aşiş işte orospu çocuğum olacaksın. <gülüyor> abi tamam, ya da sen özgürlük savaşçısı. Tamam Amerika'lı diyorsun sen yani. Ben Amerikalıların hepsi mesela faşist orospu çocuğu biri dedi. olmadı. Oldu olmadı. Hayır yok. ya baktılar sonra abi biz biz harbiden Aa, deliniz, değilmişiz. Ben o zaman. dönem forumlarda dönen tartışmaları hatırlıyorum. Ya, i̇nanamıştım. Şöyle, bu ne lan falan. Kaptan Amerika'yı bu hale nasıl getirirler orası bu çocukları falan. Derlenmişlerdi. Ya de, onları ben insan gözüyle bakmıyorum. Ben, <gülüyor> ben, ben, ben, ben birkaç podcast demiyordum o zamanlar. bilmiyorum. ben daha liberal bir podcast. <gülüyor> <gülüyor> hiç Kaptan Amerika'yı tutuyordu. <gülüyor> i̇şte biz de Kaptan Amerika'yı tutuyorduk. Ama mantıken yani <gülüyor> Kaptan Amerika'yı hani Amerikalı olsam ve kaptan Amerika o halde görsem bu kim lan derim yani değil ama ama kaptan hep, adı hep adı öyleydi yani hiçbir zaman ya, ama hayır böyle bir şey değil. ben Çin'i yani, gayet temsil eden bir adamdı bir adam, adam ama her şeydi, zaman adamı dönüştü şeydi. yani yani hükümet karşıtı olarak. falan böyle ama hep mi? öyleydi ama, ama yani, Amerika iyiyordu. zaten yani kurulması kurulmazdı yani, zaten öyle bir şey yani 70'lerden sonra hani rebellion'dan çıkardı şey dolayısıyla hani kendi içinde söylediğin şeyle ufak bir çelişme. Hani Başkan'a her, her zaman ters gelişme. Hani başkanlığa bir aday, İngiliz'e kralına şey yaptı. Başkan oldu diyorlar sonra hani ya. şey yapıyor falan. Yani özellikle hele... Ed Bruce serisinde Zaten o bütün Brubaker eski. O Baker zaten. Aslında yani, Kaptan Amerika dönüşü tabi, tabi, Brubaker. Tabii tabii. Şey zamanda da öyleydi. Ya. Yani, abi Amerikan rüyası, Brub... farmer, Nazi kovalayan adamdı yani. Anladın. İlk, i̇lk orijinali öyleydi ama şeyde Steve İlk orijinali değil. 30 sene <gülüyor> sürdü o ilk orijinali. <gülüyor> Hayır. İlk şeyde II. Dünya Savaşı'sında çıktı. Ondan sonra uzun süre çıkmadı zaten. Tamam. 61'de çıktı tekrar. 70'lerde Steve Englehart yazıyordu. Adam en liberal yazarlardan yani. vermiyorsunuz derdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama Englehart dönemi de hani... Ya Englehart da yani de böyle şey izliydi. adamdır yani. Yani onun zaten ekstra politik bir alt metin koyma gibi bir derdi yoktu Kaptan, Kaptan Amerika'ya yani. Ya ben bildim mi Englehart Bu Becker'yle beraber çünkü ekstra hani deli gibi politik alt metin girdi işin içine. Tamam. Çok oldu yani. Englehart zamanında da öyleydi. Var mıydı o kadar? Vardı belki de şimdi o ok hani şimdi o ya bir de, de düşünürsen tamamen yani 70'lerde Marvel tamamen şeydi zaten. Kapış. İşte Steve Gerber falan vardı o Howard Dodd falan, falan. Tamam böyle ha. üniversite ha. öğrencilerine yönelik yapıyordu adamlar. Yapıyordu ama şimdi DC'nin mi yoksa Marvel'ın mı daha konservatif olduğu konuşulur ya hep. Hangisi ben, daha muhafazakar? Bir, bir sefer konuşmuşuz ben. Kavar <gülüyor> ben, bence de, sen DC, DC konservatif Marvel değil yani. Değil tabii canım. Hayır bence de öyle. Ha. DC çok daha konservatif. De, bence de öyle. Bu, bu konuda hiçbir anlaşmazlık yok. İşte Marvel'ın zaten sıkıntı oradaydı. Civil War'da. Ulan DC çok daha konservatif bir hani bir marka işte. Bir de zaten DC'nin çok öyle. daha Marvel'dan önce bir corporate alt yapıya girmiş olması da. Ed Brubaker'dan önce şey neydi herifin adını hatırlamıyorum da John Cassidy çizmişti. Tam 11 Eylül'den sonra Kesin bir Captain America serisi vardı. Ha, Orada mesela bir yanda böyle a, şey oldu. Çok kapakları o seriydi. Kapakları güzeldi. Bir yanda evet. bu böyle Avrap şeye falan gidip böyle Arap evet, evet, evet, Ya yani evet. O yazar <gülüyor> şey. zaten. Kim sonra ev, hat, John 3 isimli bir adam var mı hatırlamıyormusun şimdi. Ama genelde Captain America daha böyle her zaman şeydir. Doğrunun yanında. Aha, daha böyle hani hükümete Karşı çıkana evet. Gözü kapalı Amerika. ben şey mi? gibi ge bana gelir hep böyle Paladin gibi biraz gelir. Yani şey ha. zaten bana göre mesela Amerika. Güzel, ben şeyi de... karşılısı da Superman bana göre mesela diye. İkisi de lame karakterdir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani doğruya doğru yani şimdi. <gülüyor> abi doğrunun iyinin yanında olanı böyle deyince işte yeni <gülüyor> neslin halini düşünmeymiş. <gülüyor> PİÇ! PİÇ! <gülüyor> A Tarku, Oros bu çocuğu, bu Ruswey. Herkes bunu sevsin niye? Ya i̇şte. Onda diyor lan ne? Yap ne yap yap yap Bruce e söz hakkı da var. <gülüyor> Abi öldü. Öldü diyor ya. ya. <gülüyor> o da nasıl kaldı? Önü yok yalnız. Neyse o. Ha tabi tabi. Yani öldürmüş. Ne öldü? Sıkışsa öldürsünler Ruswey'ini. Rus öldürsünler Bruce DC basar yani. Bruce Wayne ölmez, DC bölünmez. <gülüyor> Slogan. Age of Ultron'a geri dönelim. <gülüyor> Age of Ultron'a geri dönelim. E, açılış sahnesinde kaldık tiyatı. Bence Ben dedim, bu yani. uzar dedim. <gülüyor> ya yani çekimlerinden, kamera açılarından, aradaki aksiyondan, karakterlerin güçlerini, e, şeyde, o dövüş esnasındaki şeyleri yansıtmaları vesaire. Church'daki sahne, kilisedeki yani. sahne şey sahnesi hepsinin aynı anda hmm, sabah açından gösteriyor he, böyle. O çok güzeldi. Yani hani, evet. 360 derece veriyor ya sana hepsini tamamen. Onu ilk şey filmde de vermişti köprü üstündeki sahnede. E ama yani. bu kadar bu kadar yakın bir sahne değil bir evet, şey yapıyor. De, de, evet. orada, orada bir toz orada evet. ha, bir toz duruyor. Ama sayısı daha fazla. Gittik olarak 6'ya kaçıyor. Karakter daha fazla. 8'i. Daha kalabalık. Ve şeydi. Bence daha etkiliydi. Çok etkiliydi Tabi Tabii çok iyi sanki. Bir ettim. de tabi yani böyle çok daracık bir alan işte yıkır. Böyle biraz şey falan güzel. Ya düzel. ben tabi aramızda en çok <gülüyor> isim <izle>. 3 <Üç> defa isim. <gülüyor> Niye canım? 4. 4. 2 dakika 2, 3 sinema şey, bir evde. Tamam. Ev, ev. sıkınadım. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Biz her sektöreye desteği çıkıyoruz <gülüyor> abi. Ben önce evde seyrederim. Sonra sinemada seyrederim. Sonra bir yüreğini alırım <gülüyor> onu. Bir şey diyordum ben. Yalanmış. O Church'taki dövüşmeyi diyorum Ha zaten. ben şey hani Marvel'ın bütün filmlerindeki bu kukla, hani Hı, alan he, doldurmalık he. kötü adam sahneleri bana açıkçası biraz batıyor. Ve böyle gereksiz sırf aksiyon olsun diye garip garip hareketler yapıyorlar ya. <gülüyor> hepsinin şeyi var. Jet motoru uçuyor <gülüyor> ama tırmanıyorlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ama çizgi romandan aşina olduğumuz şeyler. Sonuçta da kendi girmeden önce tayfasını yolluyor ya. Hani sırayla olur mu? Evet, çizgi romanda da öyle. Çünkü sırayla dövüşürler. Tam çizgi yani. romanda mesela şey birazcık böyle açarsın splash page'de bakarsın. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> ha, detayları falan vardı. Ama tamam bu mı? filmde bir sürü splash page evet, vardı. Bir sürü evet, sürü vardı. var. Bir sürü var. Çok güzeldi o yani. yani böyle hani bir nerd'ü, geek'i böyle içten içe şey böyle oh, gaza getiren çok güzel sahneler vardı. Yani, yani şimdi koca Ultronsun abi. Kaptan Amerika'yı 15 bin kere lazeriyle vurmuşsun. Ama adam yine geliyor. Ama bu, şimdi Ultron, lazere şimdi bir dakika Ultron daha çömez ama. Yani bir sonraki geldiğinde evet. daha şey olacak. Bu yani o kadar gaddar da değildi. Böyle bir hafif şeydi. Yani kafası işte şey yapıyor böyle Model evet. Çoğu enerjisi çok... Tony Stark'tan olduğu Hiç... belli yani arada <gülüyor> <Evet>. sırada meseli <mesmini gülüyor> patlatıyordu. Evet. Yani o şey bu arada Tony... seslendirme süperdi. Seslendirme süperdi. Yani, Tony Stark. Biz hepimiz bence tanıdık. Tony Stark'ın yani. lafını Nefişti. söyleyip sonra şey oluyordu o orası çok iyiydi. Hatta zaten söylüyor. bu tarzı Evet tarzı sakın şey. orada deliriyor. <gülüyor> Yok, çok ya. iyiydi. Kulavun adını söylemediler de Yok, Yok söylemediler. Kulavun adını söylemediler. Kulavun adı hiç geçmedi. Geçmedi. E Onu tanıyorum dedi. Bir dakika dedi dosyayla. Black Panther. Panther. Orijinli Black Panther. Black Panther. Black Panther. Evet. Evet. Black Panther evet. kolunu yapmak Hiçbir için geçmedi. zaten vibramini kullanıp o yüzden şey oluyor ya. Bakandı muhabbetini de evet. zaten. Zaten şey. Phase 3'ün ilk filmi olacak olan. Endman son orijin filmi olacak. Evet. Ha evet. Phase 3'ün ilk filmi değilmiş sefer. Yani ilk işte. Film. Yani filmi film, yani şeyi... çok nereye koyacaklarını bilemem. Evet. Yani. Geleneksel <gülüyor> olarak hani zaten gecikmesi var Endman'ın evet. yönetmen değişikliği yüzünden. de geleneksel olarak A her Phase Avengers'da bitiyor ya. O yüzden yani teknik olarak Phase 3 filmi. Ama ya Endman'de bu arada Ben şeyin oynaması bana hala çok cheesy geliyor ya Michael Douglas'ın. Yani onun yerine tanınmamış da olsa daha böyle bir Böyle küt bir karakter evet. bulabilirlerdi. Bana gibi. da mesela Ultron'u yani Tony Stark'ın yaratıyor olması şey geliyor. Yani, evet, yani, evet, yani evet. madem Ant-Man'in var hani bağla oradan o, gel oradan şurada. Bağla. Burada bir iki dakika oynasın. Hani o yaratmış olsun. Tam tamam. O, ama şey, o da şeye o, o, o o ya ya. Işte, Yani, yani Scott Lang için Tabii yani hangi Bütün... bir şeye bağlarlar. Da yani yani diyor söyle çok fazla fark yok yani de hani bir... bir de yani sırf kendi başıma hani... yapmadık ki sonuçta zaten sonuçta henk, o şeyden pin hani olmayacak pin olmayacak sistemden. çıktı olan yani zaten. Işte... Yani işte hani onu yine de şey yapmış olsalardı hoş yani şey de güzel oluyor ya yani mesela diyorum. Benim bu filmde sevdiğim sahnelerden biri çok saçma. War Machine gelince hoşuma gitti yani. Çünkü tam böyle nerd. Ha, o da geldi. Hani o da geldi yani. Ben izlerken direkt dedim ki bayılmıştır bu. <gülüyor> <gülüyor> bayılmıştır yani. Hani ilk gönderiyorlar hepsini. Sen halledeceksin diyor. Dedim ki koca ayak buna bayılmıştır. Yani, tam böyle hani nerd de böyle alsana çikolata demek gibi böyle. Ya, böyle şey de şey çoktu zaten ya. Yani o kadar çok. çok ya, işte, işte, o kadar, çok o öperen, gibi o kadar gibi ilk fan yani, service vardı ki filmde böyle gele gele ya onun için oluyor. hani onu da mesela işte hani Hank Pym'i atıyorum iki dakika oynatsa işte o Ultron'a bir şekilde hani tamamen o yapmış olmasın ayrı konu ama biraz bir katkısı olsaydı hani onu da görmüş olduğumuz için o, o sahnede ya. de aa böyle bir ya ama en azından şey sizin... ortak çalışıyor gibi bir şeye gidebildi babasıyla ya. ayrı şey var ha. ya ilk Hayır abi ha, tamamen. Star beraber evet, çalışıyor. çalışıyor. Evet. Bir görüntü olabilir. Bizim, çünkü evet. timeline olarak filmin timeline'ında babaları kalacak. Evet, geri baba da evet. Ee... muyuz? Yani oradan bel, bel, ufak bir şey olurdu. Bir ya, şey bile Marvel'ın bu absürt komedik hali var zaten. Koşarak İ içeri girip kendini gösterip siktir ne yapıyorsunuz burada deyip tekrar çıksa bile yeterdi bize. Yani. Yani tabii, yani ben mi? şöyle söyleyeyim. Bir dosyada atıyorum işte Hank Pym'in bilmem falan yazsaydı böyle bir hard disk'te ya da işte açıldığında ha. işte hani hmm. o oradan bir şeyle, ha oradan hani o, o da böyle bir şey düşünmüştü bir düşünmüştük üstünde konuşmuştuk falan gibi böyle bir bağlasalardı evet, evet. Hani evet, adını da gör... mantıklı olurdu. Hani yani. adını da görmüş olurduk. Aa hoşumuza giderdi. Hani yani ha, yapacakları bir şey. Ya şeydi. diyebilirdi hani Carbis'in bilgisini işte pim'in araştırmasıyla birleştireceğim. Ha, ha. evet böyle bir cümle kurabilirdi. Hani hepsi olurdu. Yani Hiç. daha benim için daha hoşuma giderdi benim yani. Ama işte bildikleri de var bir yandan. Tabii canım yani, yani. E, Avengers, e, Iron Man 3, Avengers 2 bağlanması. Bir de Ant-Man'in hani tutmayacağı belli değil. Tutma olasılığı evet, çok, çok yüksek. Onu böyle bir eğlence filmi gibi düşünüyorlar. O yüzden de belki hiç eklemeyecekler evrenin içine ekstrem. Yani eğer bir şey yapabiliriz. Şey, şey, yani. Aysindeki gibi Ant-Man bu, şey bu arada olacakmış. Ha, evet. Bir de tabii, ha, tabii ne şeyde kadar olması lazım. Bilmiyorum. Şey evet. olmalı, olmalı yani. Evangeliliği de yani olmalı. Hani... <gülüyor> Ani sik düne <direkt gülüyor> şey önemli <değil gülüyor> yani önemli. değil. <gülüyor> Janet Mem değil değil, değil mi? şey gibi bu kadar soğuk. Evet, Vasf, evet. Yani Şimdi, çok da iyi olmuş yani. O zaman güzel evet. Mighty Avengers'daki o şeyi yapabileceklerse Captain Marvel'ı işte biliyorum. Captain Marvel'ı dik izlediği en yapabilecekler. En güzel o, sahnelerden o, o. biridir o. Captain Marvel için kim konuşuluyordu en son bugün konuştu. Emile <gülüyor> e, Blunt Blant konuşuyor. İnşallah, inşallah yani olur. inşallah Emile Blunt olur. Mükemmel olur. İnşallah yani. Saçlar maçlar şöyle şey olur. Muhteşem olur. Ya, ya ben gerçekten onu çok istiyorum. DC'ci bir adam olarak. DC'nin castingine bakıyorum. Marvel'ın yaptıklarına bakıyorum. İçim gidiyor tamam Canım sıkılıyor. Yani. Abi yani ama. Şimdi şöyle. Şey ben çok iyi casting yapıyorum. DC... <gülüyor> DC çok uzun zaman Superman'in şeyini yedi. Ve hiçbir şey yapmadı üstüne abi. Marvel'da oradan geldi gaza geldi. Gaza. Hayır casting yapıyorlar. Çok iyi yapıyorlar. Çok, yani. çok iyi. Çok DC iyi. yapamıyor. Bir abi. tane o kadar kötü. Bond'un Aquaman'ı, DC'nin Tamam, bence iyi bir film çıkacak hala. Ümitliyim de. Bence. Çok da gaza Bize geleceğiz. Yani. Star Wars'tan daha da iyi iş yapacak falan bir film olacak aynı sene. Marvel'ın filmlerinde War, Superman, Batman yani. ikisinin aynı anda üstüne Wonder Woman'ın, Aquaman'ın ve Aquaman'ın böyle bir film gelecek Yani, yani kötü yani. bir film olacak bence Star Wars'ta. Ama e bence, bence de çok kötü yani. Yani. Ya ama çok hani çok bir film. Ama, ama casting kötü be abi. Kötü yani. Bakıyorsun şimdi. Kötü adam çok zor dizileri, yani bir hani, böyle falan Bu arada şey yapmaz. söyleyeyim. Man of çok e şey, şey konuştu. Ya geçen gün Man Star Wars'u şeyini gördüm. Ben bile heyecandan. Benim izlediğimi mi isfar? <gülüyor> ben <süperman> filmi izledim. <gülüyor> yok, evet. en iyisi. Di yani, yani ikincisi ikincisi bağ olaraktan. İkincil. De. Evet. bağ olaraktan. Ama, ama onu da tanıtmışlar. Filme koymuşlar artık. Bak ben bir şey söyleyeyim. Tek bir şeyi çıkarsan Buna katılabilirim. Babasının da öldüyorsan. Babasının, babası, evet. babası, evet. boynunu kırabilir önemli değil. De değil. Kırabilir gerçekten babasına hiç babasına de önemli değil. Babasının da öldüyorsan Babasının ölmesine izin ona, ona vermesi. Diyeceğim. Yani Tam büyük, şey. tamamen Süperman'e karşı zıt bir şey. ya yani evet. o bir tane sahne bütün filmin içine etti benim için. Yani bir de o kadar aptalca ki etraf fırtına zaten göz gözü görmüyor. Ya, Aynen şey o kadar ya. Ya. Kimse zaten hiçbir şey göremez. Hani hava açık olsa da göremez. Bir, bir şey, şey diyeceğim, diyeceğim. Düşün o mantıkları o mantığı şimdi ne kadar. Smallville'de bile kaç defa kullanılır? Blurr blur diye geçti evet, adam. Evet yani o o sahne yüzünden bok gibi bir filmdir. Babasının yani. ölmesi lazım. babasını Ama normal babası kazdan ölsün. Yani işte onu kurtaramayacağı bir şeyden. Bir ya. Bir ya yani. Ben sperm alırım şey evet elinden almak gerekiyordu. Burada, bu konuda bu konuda haklı. Ama evet. işte şu var ama yani bunu bunu bir konuşalım. Bu bence çok önemli bir konu. Biz mesela bir filmi izlediğimizde o filmle ilgili 10 unsur var ya o 10 unsurun birini beğenmeyip 9'unu beğendiğimizde biz beğeniyoruz aslında ha, o filmi. Şimdi bak. Ama bak senin için o bir unsur bize göre o dokuzundan daha önemli olabiliyor. Ha, evet. Bütün filmi Tabii. Aynen. Yani Zaten ama... bütün film tartışmaları buradan çıkıyor. Biz ama... Godzilla izledik. Bence Godzilla dünyanın en boktan filmlerinden biriydi. Gerçekten evet. çok kötüydü. Kötü ama, gibi, evet. ama bak bizim yanımızda o zaman <gülüyor> saygın vardı. Hangisi? Evet. Yenisini. Yenisi, yenisi, yenisi saygın çok... vardı. Saygın dedi ki şu iki sahne çok güzeldi abi. Evet güzeldi ama benim beğenmeme yetmedi. Ama o diyor ki. Benim beğenmemi o iki sahneye. Tamam. Şimdi ben bunun üstüne zaten aa ne alakası var diyemem. Herif de kendince haklı çünkü. Yani senin için daha önemli olan belli şeyler var. Ya, belli beklentilerin var. Onlar karşılanıyorsa onda biri bile karşılandığı da beğenebiliyorsun. Tabii. Ben hak veriyorum buna ama dediğim gibi şöyle bir şey. Beğenirsin beğenmezsin yani senin dediğin seni... sahneye mesela işte Man of Steel'de kesinlikle katılıyorum. Rezaletti. Ama benim için filmi bitirmedi. Ha, şunu demek istiyorum. Benim ben için... de bitirme. Şey değil. anlamında buna katılıyorum. Bir sahne alır, onda dediklerinin hepsine katılıyorum. Ama öyle bir sahne ki bu, bütün karakterin, karakterin şeyine bileliği. tamamen zıt bir sahne. Öyle öyle. Yani Ama... hani şey değil. Atıyorum boynunu kırmasına mesela hiç kat şey değil. Ben canını. Bence o da hatalı çünkü <Gülüyor> şey daha süperman olmadı o. Evet, ya onu öldürmesi normaldir. Evet. Yani tabii tabii. tabii. Öldürürsün daha John sonra. John Bylin serisinde aynı anlamsı bir giriyor. Tabii. Yaptığı için onu yapmak zorunda. Ki zaten ikinci filmde bağlaması mesela. Ama burada bunalıma şey, girmesi de gerekiyor. Tabii. Bir şey yok yok. yok yani. Ama, ama ben, zaten işte ikinci, çok filmde, erken de, oldu ikinci yani. filmde biraz daha villain gibi göreceğiz ya. Hayır evet o ilk çok herifin devlet var devlet yanında. Ya ama <gülüyor> herifin bunalım halini de göreceğiz. Herif kendini kötü hissediyor aslında. Yani, yani o gerek yok bence olması. Ben Batman'le karşı karşıya. Yani adam orada içeride yani. Onu 2, da İlk İlk var, yani. ama orada Ar şöyle bir şey var yeni filmde anlaştı sonuçta hepimizin şey yaptı bir olay var ya. Ulan şehir yerle bir oldu. Kaç kişi oldu orada kafasına gidecekler. Biraz. Orada bir sürü insan öldü yani. Öldü zaten evet. Batman vs. Superman'in temel tabii, tabii, tabii Temel çatışma olarak onu veriyor. Ha, Onun ha. hakkında kötü hisseder. Hissetmeli de zaten. Yani Peki çok, Batman niye kendini hakikaten... kötü hissettiriyor? Çok mantıklı değil mi böyle? <gülüyor> Hiç mantıklı değil yani. <gülüyor> Bu arada e, Joss Whedon sırf o e, Man of Steel yüzünden filme koydu bazı sahneler var start really foundation evet. <gülüyor> tamam mı İşte bu binayı ne kadar evet. çabuk alabiliriz <gülüyor> ve en sonda o köpek giriyor <gülüyor> ya yani oraya. O yüzden direkt mi gönderme? Ama ilk evet. filmde de ona dikkat etmişlerdi. Yani göstermede bak ama uzaylılar gelirken <gülüyor> evet. sen evet. sivilileri evet. muhafız evet. diye yani. söyledi. Ama Marble'ın zaten öyle bir takımı var abi. Hatta tabii ben arkadan gel evet. Zaten evet. bir takım var yani. Hayır zaten Jo'su buna özellikle zaten filmde. Burada biraz daha fazla göze hani soktu belki de. Dedim. Yok söyledim Değil. Söyledi. Röportajını vardı Dedi ki yani bunun böyle olmaması gerekiyor bir Superman, Superman filminde. Hani doğrusu budur şeklinde. Ama yaş... işte Josu da şimdi böyle ters köşede bırakacak. ikinci bir film geliyor. Yani onu bir temel olarak kullanılan ikinci bir Batman evet. Superman filmi geliyor. Evet o kadar bina yıkıldı. Bunun da hepsi Superman'in günahıdır deyip Hı. öyle başlayacak. Evet. E güzel. Olsun zaten. Mantıklı bir işler. çok beğendim oldu. yani. Şey ben anladın sağladığın sürece ha? kendi içinde tutarlı bir şeyi var ama stand olan filmin bazına bakıldığı zaman ters düşen yani bizim tanıyıp sevdiğimiz karakter bizim nedir? Yani biz sinemada tanımadık Superman'i. Evet, Yıllardır tamam. okuyoruz çizgi romanda. Dolayısıyla orada verilmiş bir baza göre genel Superman Batman'de ilk defa Snyder kendisi çekiyor. Daha önceki Nolan evet, evet. şeyiyle, Nolan bayağı supervise etmiş herif. da sesi çıkmamış. Belli Şuradan bile anlayabiliyorsun. or Man of Steel'de sabit kamera sıfır. Daha trailer, trailer'ını izliyorsun. Trailer komple sabit kamera. Evet. Sırf böyle bile kıyasladığın anla alanına... Beni rahatsız. Ben her şeyi kaldırırmış yerim. Bir, şey. bir <gülüyor> bu DC çok bir acı, acı şey Ya yani Marvel düşün. Iron Man, Thor, Tabii. Captain America, Hulk. Yani Iron Man bir... Ama aynı yolu izlemiyor. Evet. Evet. İzlemiyor çünkü zaten evet. o kadar geç kaldı ki. Yani Yo DC daha yani evvel daha daha daha başladı. başladı. Hayır, Hayır, daha düşünme. evvel başladı. Evet onlar Justice League yapmayı planlıyordu. Daha Marvel bir bok yaptığı yoktu. Evet, evet. Onlar planlarken daha onlar hiçbir bok yapamadan Marvel geldi. Avengers, Avengers 2'yi dayadı. Konu. E onların gücü tıkıştığı her şeyi sokmaya çalışıyorlar. Yani Marvel'ın en yok. büyük şansı... Şirket, şirket muhabbeti var abi. Şimdi DC'nin tamam. Warner Bros'la olan ilişkisiyle Marvel'ın hani Disney ile olan, olan ilişkisi değil. aynı değil. Tabii ki değil. Ki değil. üstüne Disney çünkü o sırada hala yeni şirketler. Evet. Star Wars'u da alayım, tamam. onu da alayım. Abi, Marvel başladığında daha evet, Disney aynen. yok ortada? Yani i̇lk 3-4 film Marvel'ın kendisi yok. Warner Warner Bros'un adamları yönetiyor. Aynen öyle. Ama Marvel Marvel'da öyle değil. değil. Marvel'da Marvel kendini de başlıyor var. Yani. Yani. yani o önemli bir şey. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yok işte feige. sıkıntı oradan çıkardık. Faygi değil mi? Faygi evet. Faygi bilmiyorum. Faygi herhalde. Ben Faygi diyorlar diyorum. diyenler feige var. Feige. Uyuz oluyorum da. Yani Hı -hı. şey olarak mesela bana göre de bilmiyorum da ya bu yani. Faygi diye de bilmiyorum. Yani tabii ki şey için güzel bir karakter görüyorsun elbet güzel de bu filme gerek yoktu. Ama onlara yani yavaştan başka bir şeyler yapsalardı daha mantıklı olurdu benim açımdan. Ya Şimdi anda... Ultron'a geri dönelim. Ben şeyi söyleyeceğim. Şeyi söylemek zorunda hissediyorum. Yolda da... Ben de bir şey sonra söyleyeceğim <gülüyor> Sen de söyle. Evet, şeyi söyleyeceğim. Ben Thor'u bu filmde Thor 1-2 ve Avengers 1'den çok daha fazla beğendim. Çok beğendim on Thor'u. Doyuldu mu yani, yani? Aptal aşık şey evet, yani. yok Ya burada da bir gönderme yaptılar. Yaptılar. Tam açtı böyle o güzel, o yani güzel yani o ikisi de. birbirine Aynı rekabeti öyle. hani böyle kız <Gülüyor> de, <gülüyor> Filmde <gülüyor> Olsaydı <gülüyor> ama beğenmezdi. <gülüyor> filmde yok ya. ya filmde sorun hani, yani. e, e, mu? Yani güzel yani o böyle e, e, falan değildi ton. Yani şey dedi. Amanlarım soru üçü oluyor. daha iyi falan dedi yani. O dedi ya. Doğru dedi, doğru dedi, doğru ya. Ben ben alırım. Bir evet. de ilk filme göndermeler çok iyi daha. Ufak ufak böyle arada. Hani komik sahnelerin ilk filme göndermeleri vardı ya. Ben evet. orada bittim evet, yani. Hulkbuster Hul, Hul <gülüyor> dağ diye koyuyor ya. Hulk nasıl Loki'ye koyuyordu ilk filmde. Çok iyi daha. Ben şey, orada Ya şey güzel. Thor'a vuruyor böyle. Hani, <gülüyor> hani ilk filmdeki <gülüyor> Thor, Iron neydi? Iron Man'le mi kapışmamıştı? Benim Thor. Evet herkes herkes <gülüyor> doğru aşağı öyle sonra evet hepsiyle kapışmışlardı. oramdan evet. ama bir türlü yani burada da mesela işte hani Burada da bu Kaptan baskı, Amerika ben şey, de gördük Hulk'la Thor'da gördük Biraz evet. şey gibiydi o zaten Onun Loki'ye yaptığını şey ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o sahne çok iyi böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten salonda da hani Hiç alakası olmayan belli Hiç alakası olmayan insanlar bile güldü o sahneye evet. Ya o, onlar ya için de Benim favori bu. sahnem şudur ama Torun çekici çağırdı. Bıraktı ama arka geri aldı. Sisvers vallahi. Eşan bir sahneydi ya. Düştü seni orada. Sen benle vision'ın böyle böyle, böyle. Ama en, en iyisi... onun en iyisi daha ilk böyle masadan kaldırmaya ha, ...Çalışırlarken... ya. kaydırdı ya. Tor asık şey dedi yani kulisler tutuyor ya. Aa yok ya. Evet, suratı ben şuna çok iyi. Şey yapmıştı, halk yapmıştı ilk <gülüyor> filmde. O da uçak. Evet. Şey tutmaya çalışıp düşmüş mesela. <gülüyor> Ama yani bu spoiler değil filmin son sahnesi de bence müthişti. Bunların <gülüyor> canını okuduk zaten. Öyle, hayır, yani, bu, bu yani, spoiler evet. de değil. Artık hayır, bu saatten sonra, sonra serbestlendi. Yani. <gülüyor> zaten <gülüyor> muhabbeti geçtikten sonra bize spoiler diyecekler. Bizim olmaz podcastlerde yani. zaten spoiler derdimiz yok. Biz neyse, neyse, neyse o, neyse o. <gülüyor> neyse Ama ya bu spoiler bile değil. Son hani herif Avengers. Ha di bitiyor filim. Evet. Ben de devamı beklerim. ne <gülüyor> de diyorsun lan? Yalnız hadi şey dediler ya böyle bütün şeyden sonra after credit scene olmayacak dediler. Evet. Ona rağmen sinemada mal gibi onu bekledim. Yani belki de olabilir. Yemişlerdir biz hani. <gülüyor> Hayır, ben, ben de bekledim. <gülüyor> ilk bir iyi bir bekledim. Hayır, Hayır, açıklama var ama. Vallahi ben şimdi yalnız değilmişim. Teşekkürler <gülüyor> arkadaşlar. Hadi bile bile laades. Yani ben de tek gitsen ben de beklerdim. Abi 8 dakika bekleriz normalde. Hayır zaten onu seyredememek varken. Yok zaten ben bekleyecektim de çıktım. Normalde benim arkadaşım çalıştı okuldan. Tamam. Kubilay. Ben Koca severim öyle isimlere bak. Amatörlerin isim arasında var var <gülüyor> var. Birkaç tane gördüm ben de. Var var var. Var var işte Kubilay Koçoğlu falan, falan gördüklerimden biri o değildi ama <gülüyor> <gülüyor> gördüklerimden biri oydu diyeceksin gördüklerimden biri o değildi hep bağlıydı o <gülüyor> Kubilay deyip duruyor ama ben editte atacağım onları Kubilay i. Ha reklam olmayacak bu <gülüyor> Eee şey o beğenmediğim, falan. Mesela Black Widow'la Hulk'un o böyle işte o romantik şeyi falan. Yani o o benim yani, hoşuma ben, gitmedi. Ben sevdim. Ben mesela sevdim ve şey, Mamsiya da, bir bir da geliyor. Beauty and the Beast'in göndermesi hmm. klasik bir, ha, bir beast göndermesi göndermesi. Yani, Scarlett Johansson da ne yazık ki hani, yani yaş almış. Hayır ya götünü Biraz basan basan Özellikle o yukarıda gölge arkadan böyle <gülüyor> sivri evet. evet. yapıyoruz. Yani şimdi Jospeda'nın anti-feminist olduğu suçlamaların <gülüyor> ya evet ya ya ben bir şey O haberi duydum ama okumaya çok üşendim. Neden dolayı <gülüyor> öyle bir belli, suçu? Değil. Belli, belli, belli, Belli belli. Ben belli. Black video şey anlatıyor ya nasıl? Başına gelen anlatıyor. Evet. Kısrlaştırıyorlar. <gülüyor> Kısrlaştırıyorlar. Konuşuyorlar. Çünkü ben çocuk sahibi Aha. olamam diyor. Ben tamam, tamam. de yani. Ben üzülüyordum. Evet. Öleni diyor yani ben de ölenim diyor. Daire tipleri Bunu Şu... niye yaptılar bana diyor şeyden dolayı işte. Bir, ha, tamam. Yani. Bağlanmıyoruz. Katiliz ha, tamam, yani böyle evet, çocuğumuz evet. falan olursa biz o işleri bırakırız hesaptan tamam. söylüyor. Ondan sonra işte. Tek canavar sen değilsin diyor. yani ben ha, canavarım, canavarım da demiyor, demiyor açık açık. Ha. Özellikle dikkat ettim bu sefer. Hayır, desebilir var sen, sen, sen dese değilsin. bile. Bunun bunun Hayır, kadınlıkla herkes... bile bir alakası evet, yok. Yani orada ajan, adam gidiyor çatır çatır çocuk boncuk herkesi öldürmüş zamanında. Çocuğun olmadığı için canavarım demiyor yani. Hani, yani, tutuldur beni is, öyle yaptılar. Beni canavar, işte, canavar onu, yaptılar. Onu Böyle bekliyorsun ya böyle. Tepesine üstmüşler bekliyor bakalım yapacak? Hayır amca. abi ama şuda var. Ha çocuk olmalı falan. Öyle bir öyle bir anlatıyor ki o. Başından geçen öyle bir anlatıyor ki aslında benim de isteğim, rızam olmadan yapılan bir şey evet, diyorlar. Yani. Yani onlar hani klasik şey vardır ya, out of context ha, derler ha, işte ya, bir cümle şey almış, koymuşlar. Ama böyle. out of context bile alsan rızası olmadan yapılmış, kadın bundan hayıflanan... Hayır, hayır şöyle anlamışlar yani. onlar, ben de yani tek canavar sen değilsin, ben kısır olduğum için canavarım ben de anlamışlar demek ki söylediğin. Yani. Kadının görevlisinde tam olarak... Yani, tam bir şey soruyorum ben. Filmin sonunda kurtarılan kadın diye bir şey var. Kim kurtarılıyor kadın karakterlerden abi? Anlamadım. Kadının, Kadi, çocuk, kadının çocuk çocuğu var kurtarılan en sonunda. Gerçekten ya gerçekten bu arada... Ben biraz canım sıkıldı Kurtarılan kadın hikaye. muhabbeti ne? Ne kadar aptal. Filmin başından yani. beri velet tek başına dolaşıp evet, duruyor aydır. abi ya. Kurtarılan kadın orada... O, yani ya ya feministler gidip ona bir şey demiyor da Doğru lan. Yani hiç sonuçlar. gene bir Demzol'u yanında bir süreç yaptı. şey diyorsa eğer Scarlet Witch'i şey... Kurtarması ise yani, muhabbet orada. Birinin oh. Scarlett Witch olması evet, o, o, o, o, o. ise. E, o, o. Lan zaten e, evlenecekler yani ya ben, işte ben, yani hani. Ya bak ben ne bu abi? 8 film sonrasını spoil ettim. <gülüyor> ah <Abi> belki bu. <gülüyor> film no more, no more mutants. <gülüyor> o şey olacak mağveden. No more inhumans demiş. <gülüyor> <gülüyor> Normal mutants diyebilir mi? Aynen. Diyemez. Diyemez. Kullanamıyorlar. Kullanamıyor. Bak arg argüman şu yani yazdım yazdı da niye? Foxes çünkü mutant takları. Ha. Lafa bak mutant takları. <gülüyor> <gülüyor> Resmen öyle. O yüzden mesela onda oğluyla kızı, bunda oğul kız falan. X evet. Mutant, ha. Mesela o da var. Şey. Mesela ırkçılıkla da suçlanıyor bu adam. Evet. Niyeymiş? Çünkü Vandal ile şey Pietro Kilisesi geziyormuş aslında Yahudiymiş. Ben onun ben de okudum. Yani filmde adamın ya, adamların Yahudi olmadığına dair herhangi bir şey yok. Herhangi Ancak kimse, dini bir referans yok. Kilise gılan çıkanda Ulan herkes ırkçı. Amına koduklarımın hepsi bütün beyaz karakterleri siyah yapıyorlar. Onların Yahudiçi diye olmuyor da. Niye yani açıklandı? Magneto değilmiş annesi şey, evet, babası. Yani Yahudi de değillermiş demek ki. Ki şimdi, yani Şeyi de annesi de Çingen'e, Yahudilik de anneden ha. geçer bir de, babadan geçmez. Evet, doğru. Hani niye beyaz yapmışlarmışmış? Çizgi romanda sanki biz onları zenci gördük ha. de <gülüyor> beyaz oldukları için şu anda ırkçı oldu muhabbeti var. Niye beyaz ve Yahudi değil bu karakterler değil. Neymiş ne, ne? onlar, kim beyaz değilmiş? Hayır hayır, şimdi şöyle bir niye iddia varmış. nerede beyaz değilmiş Adı Wanda ve Pietro olan zenci karakter mi yapmaları mı gerekiyor? Hayır, ben, ben bunu ben böyle... anlayamadım. Kisik Ramanda zenci değil. Yani yani. Zenci i̇şte değil zaten. Maury ama... Arthur yaptıkları gibi bir <gülüyor> şey mi yapmaları lazım? <gülüyor> <nasıl>? Şimdi. <gülüyor> Mavi de. den ya mavi art o konu değil mi? Hayim Dalı ya. zenci yapmış adamlardan bahsediyoruz evet. bu arada. Hayim Dalı zenci yapmış adamlardan. White is can. <gülüyor> white yani of mi? the white. Evet. White, white of the white. çizgi roman da White stops White diye geçmiyor ki. White is can. Evet, North. Herif çizgi roman Raman... çarpıtıyor zaten. Saçma mı Çizgi romanda da geçiyor. White zaten ama herif White kadar mı ne koyuyor? Diyorlar da. Abi, hepsi bu arada Hayden de Sif'in abisi. Tabii. Yani Sif de beyaz yani. Ha? Evet, normalde. Kim Sifgi romanda Sifin abisi. Haydi. Hani abi? Nasıl, <gülüyor> Nasıl, Nasıl olacak? <gülüyor> Nasıl <ne> olacak? olacak <gülüyor> ya? İyice konuştuk. Üvey, üvey, üvey. Üvey, Ben bunu anlamadım. <gülüyor> Al işte <Jönüşler>, yeni fantasiye <gülüyor> Anlamadım. Kardeş de değiller mi? Üvey, üvey, üvey. Baba zenci çünkü. Üvey muhtemelen? Lan Flash'ta da şeyi zenci yaptılar işte. Tabii yani bu zenci yapma olayı. ben şeyi merak ediyorum. Yani Var o zaman da Luke Pans Cage beyaz olsun. Flajda Black Panther beyaz olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bence de White Panther olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak <gülüyor> bak o kadar Black adamı zenci yaptılar. Şey. o kadar Black adamı Black zenci yaptılar. <gülüyor> Kimse ayaklanmadı. Kimse <gülüyor> bilmem ne yapmadı. Black Panther'ı <gülüyor> <Black> Panther <gülüyor> beyaz yapsınlar. Bak zenciler nasıl ayaklanır. Ooo savaş çıkır. Bak bayağı Baltimore Chief falan böyle. Black Panther'ı yapamazlar zaten. niye niye abi Luke Cage belki mesela beyaz yapabilir. Ha bok yapar. <gülüyor> ama yok Black Panther peki Zenci yaptı, White. peki şey için hani... ben yürük için Tabii yani çünkü... bence hani... bence ha. ben yürük olmuş ya. Yani şöyle ben adam, ya adam olmuş ama yani o da beyaz yani ya beyazı silah ben, yapma ben olayını anlamıyorum ben yeni ya onu... evet o tutsun aynen Ay, öyle ya benim derdim şu abi. Kenar karakterlerde, yan karakterlerde özellikle çizgi romanlarda hakikaten Hayminal bir cildin alın cildin alırsın Hayminal iki karadı gözüküyordur, bir tane balonu vardır Hayminal evet. genelde tamam. öyledir. O karakteri siyah yaptın mı iyi oyuncu seçtikten sonra bana batmıyor. Yani Norse Gatsa bana batıyor. <gülüyor> Ama Norse değiller yani o uzaylı bir ırk olarak işliyorsun filmde. Öyle. Ya i̇stediğin kadar uzaylı Şimdi e, olarak... de var. Hayır istediğin kadar uzaylı Kimse oğluna diye bağırmıyor abi. Asıl ona bağırmanız lazım. Herif normalde Türk lan çizgi romanlar. Tamam da Toru Zengi'ye... Norse Gatsa'nın yani. içinde Türk, Türk gezerken sıkıntımız olmuyor. Ama onu açıklıyorlar neden öyle olduğunu. Yok. Yani onu... Norse Gatsa Alman onu alıp getiriyorlar şey yapıyorlar. alman oğlum. Hayır ama devşirme muhabbeti var onda. Şey diyeceğim, soru zence yapabiliyorlar mı amana koyu? <gülüyor> <gülüyor> <da dev> <gülüyor> Hayır, ya, bence oyuncu. çok iyi bir yani Yani siyahı bir oyuncu seçmişler nasıl? Zence amana koyu. Siyahı abici. Bizde bizde zenciyiz, bizde negro yok. Etine, negro değil. <gülüyor> Çeyi olan biz ülkeyiz onlar. <gülüyor> yani diyebiliriz. <gülüyor> hani herif iyi bir yani Afrika, olmuş Afrika, bence Afrika. Hani. olmuş. <gülüyor> ama ben mesela beyaz olmasın tercih ederdim yani şey olarak çünkü öyle alışmışım ve hani bayağı <gülüyor> devdavuda da örümcek adamda da eşek gibi gözüken bir karakterdir. Yani, kendi şeyde de işte atıyorum şu neydi? Bu arada Frontline'larda evet, yani evet, kendi evet, çizgi evet. onu bile, bile var yani. <gülüyor> Vermedim. Frontline Yan karakterlerde de beni de çok şey yapmıyor beni yani rahatsız etmiyor değil. Johnisto. Johnisto ama. Johnisto mu? Yan karakter değil. bir de kardeşler, kardeşler yani ya. kardeşler. Hani, hani tamam yani. annesi beyaz şeyken hani. Ama her şeyi değiştirmişler da. ya. Efey güçlerinde değiştirmişler <gülüyor> güçlerin nasıl patlayacak o ya FF dönecek Marvel'a yakında ben de öyle düşünüyorum ya ben, ya ben onu anlamam zaten Marvel gibi ben bir gitmeyeceğim bir mesela dönsün diye Bustur. gitmeyeceğim Hayır, ben... Aa, onu ben dönsün diye gitmeyeceğim ha. yani bence F... ay ben bence böyle yapalım ha, karar alalım karar alalım o zaman yani gitmeli e, mi sevenler özellikle hiç gitmesin bence Fantastic Furs seven var, var mı var var vallahi seviyorum var işte var aramızda da o yüzden söyledim onlar hiç gitmesin yani sonra ilk okuduğum John Burnler fantastik film. Bence de gidelim. yani gidin mi? Bizim ele hiç biz gitmemiz lazım. <gülüyor> hani para kazandırmamak <gülüyor> lazım <gülüyor> o filme. Yani gerçekten bence dünyadaki bütün çizgi roman severlerin gitmemesi gereken yani bir filme film. Filme şöyle o. yaklaşmışlar. Abi Anladın Yani bak sonra korsanını indirir izleriz. <gülüyor> <gülüyor> yani çok süper bir noktadan girdim. Ben o bunu filmi Science Fiction filmi yapalım demişler. Aynen öyle seyredeceğim çünkü. Ben Sana de öyle seyredeceğim. Ben de korsan izle onu bak gitme para verme of. filmi. Ya, tamam. İyi canım Konstantin'i de Konstantin değildi ama gittik izledik yani. Evet. Abi, yani Konstantin mi? Güzel filmde güzel filmde Güzel, değil, de. güzel, güzel, değil, güzel. Yani. her filmi evet. Konstantin değildi. değildi. Her evet. Yani te önerimizi e yan karakterlerle izleyin çok güzel film. Hayır. Öyle mi? Açıkken değil. <gülüyor> Açıkken değil Konstantin iyi bir film. Hayır Güzel. Bir o son andaki nikotin şeyini atmasın ağzına. Ama hakikaten sesi Yani izleyin. Yok mükemmel. Hayır yani, ben, yok, ben film olarak ben sevdim. sevdim. Ama A, her bir de güzel değil. film. Çok evet. başarılı film. Supernatural 0.1 gibi evet. sanki böyle hani onun tarzında bir şey gibi o. Evet. Süper dizidir böyle. Film, çok film, iyi, film tak, olarak tabii. gayet iyi. Güzel sonrasında. eğlenceli ama böyle ama sahneleri Constantin iyi falan. Bizim bilimsel evet. bu Konstantin değil. değil Aynı biraz önce konuştuğumuz James Bond yeni James Bond'lar benim için süper aksiyon filmleri. Evet. Ama James Bond filmi değil. Çok iyi ajan filmleri ama değil James Bond değil. Nerede o bir çıkacak neydir ne? penide manipülasyon penide bir jilveleşecek. Şey i̇şte şimdi şöyle bir şey bir, var. Onu yere girdiler galiba. Ha? Ona eni girdiler. Son son, ya, son şeyde bir, ona girdiler. Hayır yani. ya havası bile değil abi. Karanlık. Yani James Bond filmi böyle bir Eğlenceli o biraz bir iki gecit çıkaracak aptal espriler yapacak ya yani aptal derken. Şimdi ona yeni giriyorlar. Abi, abi, abi. hayır ne olacağız ondan şey çıktılar mesela ne bekliyordun ki dedi al bir tane şey verdi böyle. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle olacak bu James Bond'dan sonra öbür James Bond'a geri döneceğiz. şimdi. Ki... Çünkü insanlar onu özlemiş olacak. Ha, yani ona göre öleceğiz. Ben, ben, ben, ben şahsen var. beğeniyorum yani şu, Jameson. Hadi, güzel ben, yani. Film olarak hani, ben, ben de beğeniyorum. Ve James ben, ben, de ben, ben, ben Jameson olarak da seni diyorum. Yok. Ben, ben bir de şey... ben... seydim Jameson, bir de şeydir. Halbuki sen Raj bir Pierce Brosnan'ı ben Pierce, ben bayılırım. Ah, ben Shankar'ı çok Pierce Brosnan'ın çok fazla komik. Ben ben Cimur ve Pierce Brosnan'ı çok güzel bir araba. Ben ben mesela Shankanırı ve Pierce Brosnan'ı çok beğenirim. Ama şu var abi. Benim bir James Bond filmini beğenmem için o adamın bir İngiliz asil görünümünün olması e, evet. lazım. Bu evet. dünyada, evet. Rus evet. ve tüm dünyada şöyle bir şey var. Elitizm karşıtı bir hareket var anlamadığım yani. Ciddi söylüyorum. Nerede bir elit elitist karakter var? hepsinde anasını sikiyorlar ya. Ulan bir dizip diz vardı. Diz bozun bile yaşlandıktan sonra sakal bırakıp saçma sapan filmler çekti. O erifin ama ben 80'lerdeki o dizi. 80 ben o ya, o, ben o çıktı, this, Oğlum o. dedim bunlar ne güzel bond olur evet. lan dedim. Yani ne daha biz da ya. televizyonda yayınlanıyordu yani. Kingsman, Kingsman, Kingsman. Süper yani. İzlen arkadaşlar, dinleyenler İzleyin de izlesin izlemesin. Bu, yani. bu arada şey, e, Man from Uncle'yu izledikten sonra da ondan Bond da olur ya, Henry Cavill'dan. Biraz iri bir bond olur ama artık ya, biraz ya ölçeli, ölçeli. Bir, da şey şey bir, şey, şey, ee, bir, bir dahaki da bond şey olabilir, siyahi olabilir. O bak <gülüyor> siyahi ama. olsun. Bak, tam bak bence tam de bond olmaz. Bence de bond siyahi, bond bence bence bond de bond abi. siyahi olur, olur. abi, İdris abi. Alba olur abi. Hayır, şey vardı. İngiliz, olur Hayır, şey ya, İngiliz gizli servisinde o kadar üst bir Her şey olur bence, Batman bile olabilir. Ya 007 yaptıklarını yapamaz. Bak şey vardı, Amerikan dizilerinde de oynayan İngiliz bir zenci vardı biraz yaşlı yaşlanmıştı ama böyle herif çok centil hep böyle jantiyi giinen bir in, adını unuttum herifin. Hep böyle işte komiserdir, bilinen ne dairesi başkanıdır falan. Böyle de oynar, oynar. şey şeyi demiyor musun? CIA Ga başkanıydı. Galiba böyle böyle ama İngiliz Aksanı İngil var mı? O iri orada? lan bayağı. Aa, yok ama. o İngiliz i̇ri, iri, iri, yani iri İri iri yani, iri bayağı iri yani. İnce o. değil. İri ama hep böyle çok şey oynuyor ya işte. Adam nerelerde oynadığını da. Ee, Backstrom'da oynuyor ya. Polis o değil mi? Backstrom Backstrom izliyorum da he ondaki polis var ya işte. Photoshop'lu değil mi? Hayır o değil ha, değil. Ondan. Onda değil. Tam Koş. böyle İngiliz zenci var birden baktığında ulan bu İngiliz diyorsun. Zenci ama o mesela İngiliz zenci ne demek ya? Ne ya? <gülüyor> Abi kolinden gelmiş işte. Zengi... Hiçbir şey şallanmadı yani İngiliz zenci değil. İngiliz zenci demesinde sıkıntı yok. Cümlenin sonunda zenci ama. <gülüyor> <gülüyor> o biraz böyle... <gülüyor> o biraz küçük. <gülüyor> Neyse, siyah mı? İyi asıl duruyor. <gülüyor> Doktoru siyahi olabilir ama James ya, Bond doktor, James Bond James Bond James Bond ben Bond James Bond James Bond James Bond kadar yürürüm. Karakter karakter kılı, karıya, James Bond James Bond James Bond James Niye olmasın abi? James Bond James Bond James Bond James Bond James James Bond James James Bond James Bence James Bond Koreli olursa ilginç. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Benim önümü niye kesiyorsunuz? <gülüyor> İçimizdeki Koreli mi? <gülüyor> evet Bu ya. arada öyle bir şey vardı galiba lan James Bond Asyalı bir tane. 002.5 müydü öyle bir şey vardı. <gülüyor> One The <gülüyor> vardı bir şey böyle. Body body bir şey atıyordu ya böyle. Badi <gülüyor> şey vardı kesin. Ne o ülke? O Hindistan hayır, hayır. hayır ya abi. böyle bakın full, şey? full aksiyon Türkiye'de çeken Endonezya, Malezya evet. mı ne? Filipin. Hayır. Filipinler, Filipinler. Hayır hayır. Filipinler, Esna, çok eski bu. Bu. İşte ha. bu da çok eski. Ha. Yani var yani, ya var. yani. Juju James Bond'ları. Ocak evet, kırılması gerekiyorsa gerçekten bilirim bacağını kırdıkları ülke. O Malezya değil mi? çekiyorlar. Değil mi? Gerçekçi olsun abi işte. Efektten daha, daha ucuzdur abi. Bir dakika şimdi geri döndüm. Sen Ecco Voltronda <gülüyor> neyi beğenmediğini söyledin. Sen de sıra. Dayı kitas. Ecco Voltronda neyi beğenmedin? Ben, ben biraz düşüneyim ya pas diyeyim şimdilik. Tamam. Dönsün tamam. öyle söyleyeyim. Çünkü çok tamam. az önce yok abi. yani bence de yani. Şöyle oturup olmamış dediğim bir şey yok. Ya yani benim olmamış dediğim tek şey aslında gereksiz koreografiler. Yani adam orada çok efficient bir şekilde 15 kişiyi dövebiliyorken gereksiz iki tane hareket yapacağım diye iki yumruk yiyor falan. O, o tür şeyler beni bazen rahatsız ediyor. Bu filmde ettim mi? Ed bazen ediyor ne demek? Direkt konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani daha dem dediğim gibi işte ne bileyim işte ultroncukların yerden tırmanarak tır çıkması. Ama iyi de onu da şey için yapmak. Tabii yani görsel, görsel efekt. çıkmış he, İşte ıslak eliyle Her yerden çatır, geliyorlar. E, ama Orta aynı zamanda çıkıyor. sudan uçarak gelenler de var. Evet, evet var. <gülüyor> Demek ki de, belki şey, bazı mesela. O, bazı o, saniye de yani, yapay zeka o, onlarda da bazı. bazı senin ortasında toplanıp herkesle dövüştükleri sahnede uçarak gelen kimse yoktu. Var. Var mıydı? Ufondan Hatta başka. uçarak geliyor, yere iniyor, koşarak <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Onu, o, <gülüyor> bak, şimdi bak, mantıken, mantıken düşün, orada zibilyon <gülüyor> tane... Ya, mantıken yok. çok düşecek <gülüyor> belki <zorlanma yani, gülüyor> <Sanki> bir şey <gülüyor> yok. Yani, mantıken. Oğlum adamlar şehri uçurdular, mantıken düşürdü. <gülüyor> <şehrin falan çoktan gülüyor> ya o, o şehir... Hayır, ama de damage mantımanı var ha. Bir parçayı kastediyorsun sen herhalde. Mantıken, orada zibilyon tane... Ultroncuk var. Mantıken onun altına Tony Stark'ın giyip bir, bir andan da şeyi itmeye kalkışmaması lazım. <gülüyor> şey Denedi onu. Ya, olmadı ya galiba, tutarsanız Durum yani. Yapıştı <gülüyor> ya ama... işte zaten. Evet diyor. zaten olmadı yani. <gülüyor> Adam deneyecek ama onda bir yanlış yok yani. Bir de şey, var. Yani... yok işte onu diyorum ama mantırken olmaması lazım. Hayır mantık olur. bak, bak şunun olduğu bir filmden Lan şey. yani. göt korkusuyla mantık mı kalır? O ayrı filmin mantığına bak lazım. Şimdi Hulk Hulk bastır ilk çağrıldığında Hulk'un üstünün tepesinden altını kapatmaması. Ha, al, altını Süper. kapatmıyor. Alttan geçip çıkıyor mu Hulk? Evet. Mantıklı evet. değil mi? Evet. Bence Orada mantıksız olsun... abi. Stark gibi bir Hayır, adamın Hulk... onu düşünmemesi. Hayır ben... Hulk, ben... Için, Hulk için Hulk yani. için mantık. Hulk için evet Tamam. Film için mantıksızdı bence. Şimdi o mantığın bu olduğu oldu bir ya. evrende o küre için alıyorsun bu yani. Ha, kürenin içine de adam fark etmez yani. Kürenin içine de o tamam da en bir onu bırakmadım dersin. O görürsün yine. Kürede küreyi denedim dersin. Altını açık bırakmadım dersin. Ya şey yani. ya senin de bir, <gülüyor> bir kere zaten yani. ya bir kere şeyin mantı olmaz ben çelik yaşamayan bulk mu olurlar çelik değil ben de yanlış vibrasyon değildi ki Vibran. ama abi adamlar camın içine camın içine koyacaklardı toru <Gülüyor> değil filmde Kalkan toru koydukları şey camlı herif evet, kırıldı bulk Hul, için şey yapıyordu tasarlanmıştı o ilk şey şey, kırgılı kırgılı şey değildi abi. bence sadece Üstüne kıyafet gelene kadar vakit geçirmek içindi o. Tabii tabii, tabii. tabii tabii. Ama yani kurkun filmin kendi içindeki mantığını da hepimiz anlıyoruz. Adı da. neydi onun? Bir <gülüyor> saniye. Veronica. Veronica. <gülüyor> Veronica. <gülüyor> Veronica. <gülüyor> Veronica da şey <gülüyor> Aa, yukarıdan gelen vardır amcan şey gönderiyor. <gülüyor> Kolu istiyor kol geliyor. Daykan senin beğenmediğin ne var? Beğenmediğim demeyelim ama yani. Ultron'un şeyini tercih etmiyorum Benim ben tasarımını ya genel olarak. Hani droneların tasarımını daha çok beğeniyorum. Hani o okey yani James Pader'a ya seslendirtiyorsun. Mimik kullanmak istiyorsun. Yaptığın tasarım Metal. robot şeyinde. Ha. Kullanmıştım i̇şte o mimikleri yapabilmek için dudak ekleme, işte kaş, evet. ama işte göz kapağı bilmem ne eklemeye çalışma. Öyle olunca mesela kulağının oradaki onu... o çıkıntılar o kadar gereksiz duruyor ki mesela. Evet. Sırf Ultron'u alınırsın diye oraya ittirildiği çok belli oluyor. Yani... O bana battı diyorsun. Batmadı. Keşke öyle olmasaymış. Ben öbürünü daha çok tercih ederim. Zorlama güzel, güzel yapmışlar. Yani. Zaten şu Ama da bak. Zaten dudaklı robotu ben hiçbir zaman şeyde de sevmiyorum. Yalnız bu dudak konusunda bir şey söyleyeceğim. Ben bunu da yine yolda gelirken söyledim. Sizin takside hmm. değil biz O yüzden size de söyleyeyim. Ultron'un dudakları... Bildiğin şeyin dudakları. Kiral dudak. <gülüyor> Dilber dudaklar. O, güzel, o dudaklar ne güzel <gülüyor> dudaklar. <gülüyor> Banu Alkan şarkısına bağlıydı. Hayır şeyin. Şey Christian, de, Bale. Christian Bale. Christian Bale'in dudakları abi. Christian Bale'in konuşmasına hiç hmm. röportajlarında veya Batman'de dikkat ettiniz mi? Üst dudak önce aşağı iniyor falan. Ultron'da da öyleydi. Üst dudak böyle... O oh, konuşma tarzından olabilir mi? <gülüyor> hayır. Ha hayır olabilir ama James Spader'ın da dudakları biraz öyle. Evet. Biraz öyle. Ama Oradan zaten robot... Yani şey, Ultron'un tasarımına baktığınız yani. zaman alt dudak diye bir şey yok. Yok. Üst üst hmm. iniyor sürekli aşağıya konuşmuyor. O yüzden hatta James Spader böyle normalde ağzını şapırdatır. Hmm. Böyle bir geviş getirir. Bir bekledim. Acaba dedim like <gülüyor> yapacak mı Ultron? Böyle e yapacak mı ya? Yani yapsa daha da çok eğlenecektim. Çünkü ya ben, ben James Spader'ın <gülüyor> seslendiriyor olmasını Aynen. çok sevdim. Çok ben güzel şey gibi olmuş. Olsun'un verdiği bir röportajda yani çok şey e, hak verdiğim ve hoşuma giden bir e, cümle vardı. Ben de eminim yani ben de olsam hak veririm. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi hak <arkadaşlar. gülüyor> Şimdi Ultron sahnesini çekmek için biliyorsun şey, James Spader'ın üstüne böyle bir Ultron kafası geçirdiler karakterlerin o üstteki kafaya bakmaları gerekiyor. Ama tabii bir yandan da şey motion capture yapılıyor. Adam oynuyor ya tamam mı? Yani neslimizin herhalde en yani dobra dobra oynayan aktörlerinden bir tanesi James Bader yani. Ve ona karşı oynayan herkesin böyle aşağı bakmamak için ne kadar <gülüyor> kastıklarını anlattık, anlattığı bir röportaj var. Abi bakılır mı o plastik şey? Orada James <gülüyor> Bader varken... <gülüyor> Hi bir de değil mi tabii canım yap oradaki genç oyuncular için ustalık tabii, tabii canım yani, yani. yani şey ama sevmediğim bir şeyi söyleyeyim hatta belki de filmdeki en çirkin şeydi bence bana göre halkayı öldür şey Quicksilver'ın ölmesi yani Hani bir anlam veremedim ben sevdim ben e, yani biz çok, de bunu konuştuk hayır gelmeden şimdi geldim bana da mesela yani, yani bir işini şey katmadı işte. bence yani ölmesi mi? bir şey katmadı çünkü hani zaten biz Quicksilver'ı tanımadık ki ölmesi bizde bir kayıp hissi yaratsın. Hani de, daha önce de konuştuk hani Hawkeye mesela hep Hawkeye ölecekmiş gibi ilerledi film. Ya evet biraz Hawkeye'ye yatırım yaptılar evet onu çok... Hani halkayı öldürselerdi o zaman anlardım hani bir bağ kurduk, duygusal bir ama bağ işte kurduk. Ama işte orada var. zaten kriş Çok kriş olacaktı. olacaktı ama... Yani orada bir şey, şey yapmaya olacaktı. çalışmış galiba. Ama yani anlamsız bir twist olmuş. Hani hepsi kötü zaten. Mi? Ya hani ölüler yani. zaten yani şeyler fark Şeyler ölmüş olabilir latch. Şeyler arasında en son kabul eden onları o üç ikiliyi kalkaydı. Evet. Ama en sonunda bu işte havkay'ın hayatını kurtarıyor. Öldü yani işte. Evet. Ha bir de kim dedi? Ee, Ama Hawkey zaten şeyin noktasında kabul etmişti onu. Hawkey'nin yani En son kabul edenden ziyade kimse şey, bilmez yani. aslında sahnesi. <gülüyor> Aynen. Beni benden alan bir sahne. <gülüyor> <gülüyor> söyledi söyledi gidiyor. <gülüyor> Oğlum, mütevzi <gülüyor> hani, <gülüyor> sahne değil mi? Arkadaşlar, bakalım konuşmadık. Hani ulan. <gülüyor> Vall, öldürsem şimdi seni <gülüyor> burada. <gülüyor> Ultr'un üstüne oturdu. <gülüyor> Sorsalar derim ki <gülüyor> ya Ultr'un <gülüyor> <ölürsem gülüyor> <ultron> üstüne oturdu. Ultr'un üstüne oturdu. Ölmüştür herhalde <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> ah kim bilir ne oldu? Ya. Allah Allah. <gülüyor> Çok güzel sahne Güzel ya. abi. Bak, onu da söylemem lazım. Ben bu herifi ne oynayan herifi C hiç beğenmedim. Ben, ben, o, ben, ben de sevmedim. Bence çirkin bir adam ve kötü bir oyuncu bence. Hatta şeyi de işte. Mission Impossible'da ve hatta Jack Ryan, Joe Jack Ryan değildi. Corn, Corn, Jason Bourne'da ya, film olarak gayet iyi filmler ama oyuncu olarak da, tip olarak da, surat olarak Standard. da sevmiyorum. Sevmiyorum. Yani şey yani da normal. Daha da kötü. Yok her şey standart herifin. Oyun her şey O dediğine Katılıyorum. Ben de çok hayır, seviyorum onu ama başka Amerika, Amerika nasıl da ben bunu biraz kırdım. Amerika nasıl da binniye bize şey yaptı. Hayır zaten anladım. oraya bağlayacağım. Belki ben bu de sevdim. Edeyim. Sevdirdiler ama halka. İlk yarısında evet başardılar. Sevdirdiler. Yani Orada, onu, onu bayağı aslında bu film mesela yani karakter eşitliği ve güç hani yani genel hmm. popülaritesine bakıldığında en çok yüklendikleri karakter halkay olmuş. Çünkü birinci filmde gördüler. Aile babası, hani şeyini verdiklerinden dolayı bir sempati kazanmış olabilir. Tabii mi? ki. 2006. Hayır hayır, o da çok o da güzel öyle. Yani zaten bütün film boyunca, ilk film boyunca. Hani ama bak, yaptı, işte onu yaptı. Çünkü kim, ya açık söylemek, kimsenin sik, en siklemediğin karakter kim desem öyle. filmlerde hep halkaydı. Ama Marvel ne yaptı? Yani Roman dünyasında da çok sevdiğim Ben şu yeni yeni seri seviyorum. Herkesin bayıldığı bir seri. Yani. Nespresso ben yüzden seviyorum. Ben şimdi bir şöyle bir şey bekliyorum. Hani spoiler değil mi diyeyim bilmiyorum. Şimdi Altmit'ta biliyorsunuz Alkain ailesi evet, Altmit'ta evet. kimde olmadığı için Ama bilmiyorum. onu ben diyecektim. Marvel Universe skin'de işte Altmit. Öyle bir olay var. Evet, ee, çocukla çocuk öldüreceklerini zannetmiyorum. Ben de görmeyebiliriz. Ama haberini Ama şöyle bir şey de var yani. Oradaki... çizgi romanda da görmedim tam. İşte yani o çocuk öldürülme Ama zaman... etkili de olmaz o zaman. Evet. Gidip o çiftliğe o çocukların ölüsünü tutması lazım ki etkili olsun. Ama bunu da yapamaz. Altımızda da şeydi çünkü. Hiç bilmiyorduk evli olduğunu. Bir anda geldiler Bart'ın evi olduğunu öğrendik. Girip öldürdüler. Burada şimdi gösterdiler de katını. Bu burada öyle bir şey yapacak. Zaten Altımızdaki olay aslında şuydu. Black Widow yani çift taraflı oynuyor. Ve Black Widow yüzünden ailesi öldürülüyor. Hawkeye gidiyor Black Widow'yu öldürüyor. Zaten burada ona gönderme yaptılar. Hawkeye'in o evini, evet, çocukların evet, ailesini evet. bilen tek insan tek ben, Black Widow. Yani Black Widow'u yükseltmeye çalıştığı bir evet. evrede bunu <gülüyor> Black Widow'ya bir kere yapmazlar. E bir de şimdi bu ikisinin aslında bir aşk yaşaması lazım. Yani, tabii riskli kırığı yaptığı ama eniyan bir ödüşü kantası. Ama bakarsam böyle ıstak yani, böyle çok... Ya. Lek video zaten. Aslı, ya asıl temelde bu ne işte. Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Ne? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Evet, yani. Ya çizgi romanın en büyük salatı sala, zaten ya. Ya şöyle yani. bir şey. Erkek kusura, da var. Kusura Feministlerin bu çizgi roman bilinen bir şey. Ulan bir siktirin gidin. Hikaye ya. Ya neden biliyor musun? Bir bulaşmadığınız yer burası ha, var. Burası Daha erkek. Tamam. Erkek çocuklar için yapılmış seksi olmalı kızlar. Erkekler alsın diye. Sonra da o adamlar büyüyor çizgi roman yazıyor. Niye? Onu seviyor onu yazıyor. Yani sen de git başka kahraman yarat. Onun şeyi ya. Abi tamam. onlar için bak, yapılar, karakterler de, de var. işte sarı saçlı, uzun boylu, yakışıklı. Ya Burada tam araya girmek istiyorum. Ya erkekler de şey? bu arada hani şunu pardon kusura bakma bir şey söyleyeyim. Hani bunu kadınlar bilmem neymiş. Ulan erkeklerin de hepsi Abi. dediği gibi böyle hayvan gibi yakışıklı bir şey Biz diyor muyuz lan ip böyle yapıyorlar? <gülüyor> <gibi> <gülüyor> erkekleri <gülüyor> seks objesine çeviriyorlar <gülüyor> demiyoruz Ama yani. Torun dolarını açmaların hatı sebebi kadınlar oldu. ya. Hı? Şu filmde Torun kollarını açmalarının tek sebebi kadınlar Torca, ya. Tabi. Abi yani gelmesinler şey bana bir yok be minis miş eksizmiş. Sorgulayacak partiyi parti? Ne var diye parti? Sorgulayacak partiyi diye soruyorlar. Çok çok iyi. Koreli Koreli. Ben şeyi söyleyecektim. Michel Rodriguez miydi? Grinlantın. Gördünüz mü onu? Ha sant söyle. Müthiş bir olayo. Hatta Gigsanın grubunda da paylaştım. Gördüm gördüm. Michel Rodriguez'e şunu soruyorlar abi. Yeni Green Lantern için sizi düşünüyorlarmış. Ne diyorsunuz diyor. Seyrettim diyor ben. ki bu insanların artık diyor beyaz insanların süper kahramanlarını çalmayı bırakması lazım diyor. Kesinlikle. Siz de kendi karakterlerinizi kahramanlarınızı yaratın diyor. Ve ben böyle bir Nerede soruyu kabul etmiyorum tabi, Komik diyor yani. Ya mesela buna ne şey olur zor bir şey olabilir. Miss Marvel yeni Miss Tabasit Marvel. Evet, Pakistanlı diyor, Müslüman. Abi. Becerdiler şeyi, mi? Şeyi söylüyor olması <gülüyor> çok güzel mi? Muhteşem becerdiler. Yani. Harika. Yani harika Beyazların... bir seri. Bir anda patladı, bir anda çok sevildi, Yaratı iyi yaratıldığında oluyor işte. Yani şu an Marvel bir boka sokuşturmaya başladı bu yeni Miss zaten. Yarat sen de, ben yeni bir şeyler seviyorum. yarat. Ama abi, yani. Ama dünyanın çoğu ısındım. İsmarlı çok seviliyor. Çok yo yani. ben de çok beğeniyorum. Çok, iyi, çok Ben sevmiyorum çok da yani genel yani, olarak. Şöyle bir şey var. Var. olarak gelmiyor onlar daha yani çok elastik men Öyle yani hani adını sıf kullanıyor yani. Ya ya, ama zaten. İsmarlı yani. adı da ama zaten şey, kevashi olmuş bir isim değil mi ya? Koca ayağın söylediklerini tamamen katılmamakla birlikte bazı feministlerin yanlış olduğunu düşündüğüm bir bakış açısı. Feminizmin Kadın eşittir beyaz erkek formülü üzerinden düşünülmesine ben çok karşıyım. Erkek adam, beyaz erkek bunu yapıyorsa kadında yapmalı mantığı bir feminizm. Bence yanlış bir feminizm. Tamam mı? İsteyen istediğini ha, yapar. Bunun üzerine bir de süper kahraman filmdeki kadınlar süper olmalı feminizmine de karşıyım. Mesela ben Hawkeye'nin karısının işte anne rolünde ve işte hani... Anaç bir e, rolde olmasına bayılmıştım. Bence Ki, güzel çok iyiydi. Linda Cardinini'yi görmek evet. ayrı bir güzellikti Aynen. orada. Geeks and Freaks'den de hatırlar herkes. Evet. Orada Freaks, da aşırı Freaks, feminist zaten. Evet. Hani anne olmanın anti-feminist olduğu bir dünya olmamalı bence. Her, olacaksa zaten neslimiz tükeneceğiz, tükenecek <gülüyor> demektir yani. Evet. Neyse benim de <gülüyor> filmle ilgili beğenmediğim şey tek bir şey var açıkçası. O da Skarlik için güçlerini öyle şey böyle, yapmasını hani evet <gülüyor> evet. Eğip büküş böyle hani o öyle güçleri yani, salıyor ya. 100 tane de çok beğenmedim aslında. Haklı. Ha, o çok kaslı. Evet. Evet. Çok sahnesinde. Çok kasti böyle spiral sahnesinde oynattı falan hani çok biraz canımı tamam. sıktı. Çok çirkin gözüküyor. Hak veriyorum. Haklısın ama Elizabeth Olsen'ın elleri olduğu için batmadı bana. <gülüyor> ama çizgi romanda da eğip <gülüyor> elleriyle yapıyorsun Hayır. Ama Yani, yani de, çok uzun biz süre böyle panel hani... izliyoruz. Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Yok, hadi hadi şu, şey, şu, burada böyle kıvırda, içinde, kıvırda kıvırda. Kıvır. Trenin içindeki özellikle. Hayır, ama şu da, şu da var. Ben şunu da Gerçi orada hani... da yeni yeni öğreniyor. Falan. Evet, evet. Yeni yeni öğrenmesi durumu var. Heh. Çünkü Quicksilver'da koşarken bir nefes nefese kalıyor adam. Heh. Böyle bir durup dinlenmek zorunda <gülüyor> kalıyor çocuk. Bir de onun potansiyel olarak ne kadar güçlü olabileceğini de bu Görüyorsun o ama şeyde. Ama o sonradan işte. Tren sonra geliyor. Evet. Ki aslında işte o kadar kasması... Ya, ama öncesinde... o işte beni oraya hazırlamadı açıkçası yani. Ya yani, <gülüyor> yani evet o el şeyi rahatsız ediciydi ama ben... bir musikarlı konusu bitmeden ekleyeyim. Hani Avengers olduktan sonraki son sahnede hani filmin <gülüyor> son sahnelerinde giydiği kostümün fark ettiyseniz memelerin daha dik gösteriyordu öyle, daha evet. ben şeydi onu. ben de beğendim <gülüyor> ama film açısından hani mantığını anlayamadım Ben anladım ve çünkü etek vardı şimdi burada meme var orada göt vardı <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> var. yani. retro scarlet witch kostümü araya sıkıştırsalardı dedim ben demedim. Şey, Şimdi hiç yakışmaz yani şey, yani. Hayır, B kafa şeyini sevmiyorum ben de. Ama şeyi gönderdiler. gibi kırmızı kırmızı şeyi attı oraya yani, kırmızı, ı, bir tane mayo e. giysin diyorsunuz o zaman ya. Yani. Evet. yani tabii e, yani. o şey kırmızı mayo. al içine de kırmızı çorap. Yani onu çarp görmek istiyorsun. Sen Avengers: Black Canary bitirirler benim için. Arrow dizisinde. O arkadaş. de bitirseler ben bitirdim. <gülüyor> Biz atana kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hani şöyle bir yani şey. Gerçekte çok sevmem. Ama çizgi romanda oluyor abi. Yani çizgi romanda oldmuştu bence. bence yani, yani, hani yani <gülüyor> Elizabeth Olsun. Olmuş. Normalde çizgi romanda ama çizgi harbiden... romanda oluyor abi. Bir de ben aşırı makyaj olayını sevmedim. Son karedeki. Hmm. Aşırı photoshop sahnesi. Evet. Bir de e, şey e, Vision'ın Ha, organik. organik olması çok hoşuma gitti. Ha, o, hmm. o Vision'dan hiç bahsetmedik çok Gerçekten iyiydi. Gerçekten bahsetmedik. Paul Harika. çok harikaydı. Ben de oyuncu. çok sevdim. E, benim de, de müthişti ya. Yani. Çok hani görmek de çok güzel. Evet, güzeldi. benim de çok hoşuma gitti ve çok da iyi olmuş lanca. Evet, Bu arada Paul Bettany'in o sakin ve şey e, yapısını evet. çok iyi yansıttığı, evet. mantıklı, hani yüksek hesap edip mükemmel bir makyaj var orada. Aynen. Mükemmel bir makyaj var. Yani ne kadarı CG ne kadarı makyaj ayırt Anladım. edemiyorsun. Yani evet. yakın çekimde baya bir baktım hani bunlar gibi. Doku, doku, doku var. Dokular evet. acaba yapıştırma mı üstte ince bir şey falan diye. Hani ayırt edemedim. Büyük ihtimalle. Güzel. Benim Vision yani... ilgili en sevdiğim sahne şeydi ya o ilk çıkışında. Camın <gülüyor> orada duruyor ya. Ha. Aniden duruş. Ha mesela. O bir... şey yani. Güzel bir işte bu. Diğer uçan karakterlerin uçarken duruşu muruşu bilmem nesi çok şey değildir ya. Mesela o şey de benim için zınt diye durdu falan oradan. Kendine pelerin yapması da çok güzeldi. Bir de ondan önce tora bakıyor ya. Thor'a bakıyor ya. Thor'a bakıyor ya. Yani ne diyordun falan. Camda camda böyle zınt diye durma sahnesi benim için Menos stilde... Yerde düz kalkmasıyla eşdeğer bir sahne. Benim için eşdeğer değil. Benim için Men of Steel'deki o yani, sahne çok daha, büyük, daha bir sahne büyük bir sahne ama. Çok müthiş bir sahne çünkü Men of Steel'de evet. o yerin üstünde şöyle dururken herif hani herife alıp atıyorlar ya. Aha. Herif yerden böyle 20 santim yukarıda yerden. dümdüz duruyor ya. Müthiş bir sahne o ya. Ya müthiş bir fikir vermiş. Evet. Aslında bir fikir değil şimdi ne kadar niye kullanmadıklarını anlamadığımız bir fikir. Ulan hiç kullanmadılar. Hiç. demek ki bu herifin aklına geldi onun fikri yani. Oradan, ya, hepimizin aklına geliyordu aslında yani Superman uçtu. Bu filmi görene kadar aklıma gelmemişti benim. Abi Superman uçtu o zaman. Şudur yani. Evet. Bunu kırabiliyor. Yeri de... Yerin 20 santim üstünde evet. paralel duran Superman hiç fikir öyle hayal etmemiştim baya. Ben, yani. ben şey desem. Yani Ama, Ama mesela bak asil bir, asil, bir, İngiliz, asil İngiliz, İngiliz dedik ya. Şey Vision abi. Asil İngiliz. İngiliz çok güzel <gülüyor> ha, bir de şeyi merak ediyorum. Yani, <gülüyor> yani. Şu <gülüyor> e, Thor'un ilk filmindeki kullandığı dövüş şeylerin hiç birisini uzundan sonra kullanmaları niye? Derken. <gülüyor> Vallahi arkadaşlar hani e, hoşuma gitmeyen sahnelerin çoğunu sizler zaten değindiniz. Onun için bana bir şey kalmadı. Yok, Katılıyorum. Yani, mesela... yani mantık hataları vardı bende. Kendi seyrederken e, bazı şeyleri kendim cevapladım. İşte robotları neden bazıları tırmanırken bazıları uçarak çıktılar. Hani dedim hepsi uçmuyor olabilir sonuçta. Dedim geçtim ama yani o Hulk'u e, hapsettiği Veronica'nın olduğu ha. sahnede Stark gibi bir adamın hapsetmek için bile yani geciktirme bile e, şeyleri olsa... O küçücük bir opsiyonu bile altını kapatması gerektiğini düşünürüm, düşünürüm. düşünürüm ben. Ondan dolayı o bende bir açıktı. Ee, onun haricinde yani ben genel olarak beğendim ve eğlendim filmde. Özellikle çok, film. çok güldüğüm yerleri vardı. Yani şey, çok çok e... başarılıydı bence de. Bir de o şey Adoket sahnesi var. <gülüyor> bir de çok fazla kırdı. işte. Evet çok. Ama zaten kız iyi bir oyuncu değil. O orası değil. Çünkü yani, arkadan <gülüyor> dolaşıyorsun böyle bir hareket yapıyorsun. Adamın dünyası değişiyor. O güzeldi bence. Ama, e, ya bana Hakkı şeyler çok puan işte, bakmadı. Adı için saç ya, evet. falan. Ya, ya, ya, şimdi, tren içindeki sahne hariç bana şey ellerini çok dönüştürmesi çok batmadı o çünkü tren içindekinden bahsettim yani. Bakmadım. Sonuçta e, ...işte Avatar, şu bu seyretmiş insanlarız değil mi? Böyle A iyi de Avatar'da Avatar abi, büküyor abi bu yani. İşte yani. O, o öyle olmadığını nereden biliyoruz? Onun güçleri şu anda açıklanmadı. O kızın o güçleri, o gerçekliği değiştiriyor ya. Gerçeklik değiştirme güçleri çok değişmedi. Bir de onu katmaları lazım. Çünkü filmde Ultron var, şey var, bilmem ne var. Dümdüz hareketleri olan, bir, aynı zamanda bir çeşitlilik katmak zorundasın. Şey ne yapıyor? Elini uzatıyor, ışın atıyor. Bilmem kim ne yapıyor. Elini uzatıyor, ışın atıyor. Elini uzatıyor, ışın atıyor. Elini uzatıyor. Elini uzatıyor. O, bir hareket takar atıyor, atıyor, elini atıyor. Yani atıyoruz. vision atıyor, öbürü ultron kalkan atıyor. Vision. Evet. O vision'e şuradan çıkıyor. İşte, evet. evet, işte Ultron atıyor. Yani... yani ki, o, Thor zangana... kolunu uzatıyor, çekicinden şimşek tamam. fırlatıyor. Yani anladın mı? Bu çeşitlendirmen ben, şey çeşitlendirmen lazım. Adaya bir şey sokmak lazım yani şi şi doğru şikayet etmiyorum ellerini böyle şey o ya, yaptığından. Elisabeth Toys'un elleri oraya, düzgün. Bir yandan da öyle ya bir, bir şey. şey oraya dolma parmaklı mesela Natalie Portman'ı koysa, o da öyle yapsa <gülüyor> olmaz tabii yani. O zaman çok batar. Natalie Portman'ın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> parmakları doldurdu ya. Olma güldük abi bak böyle bak. Scarlet Witch'in o ellerin öyle yapmasının birazcık da şeyde de var ya. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Ya bu kız oyuncu değil, kaos değil mi? Kaos enerji mi? Yok yok. Abi ona söylemişlerdir. kendi kafasına göre yaptığını zannetmiyorum. Ben söyle. <gülüyor> Hep aynısını yaptığı sürece bir şey değişmiyor. Kızıyı çünkü oynayacağız. Ee yani. Bayağı şey Cipsi. Cipsi Mary olayını, Mace Mace olayını Mace Mace oynamışlar. Benimle değil oynamışlar yani. bir film var. Sövettim var. Çiğne dans meylü. Çiğne <gülüyor> ve üstüne uyarlanmışlar. Yani falcıları da bilmem ne de el hareketleri bilmem bünen nesi abart. Evet. Veç kısmı var. Veç kısmı var. Bir yandan Cipsi O şeyde zaten kostümünde de öyle üzerindeki şalı falan filan bildiğin Hatun. Çingene mevzusuna vurgu yapmışlar aslında. Daha hipster gibi ya. Ama, Ama yani yer yanılır ki. Yani tabii şimdi Elizabeth olsun çünkü hani oraya böyle çingene kılıklı bir şey koysalar o zaman çingene derdik. Digpsy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <The> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Kızları güzel seçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi. Hayır, Guvern de harikaydı. Guvern <gülüyor> States harikaydı ama ya. Yani, yani... O, e, o zaman Avengers'u evet, sevdik mi sevdik? 10 üstünden 9. 10 üstünden evet. 8.5 9 veririm. 9 yani. ben de veririm ya. Yani. 9 ben, ben de veririm. Ben bile mükemmel değilim ondan 9. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Şimdi ben ya kıyamadım 9 değil de 9.3 yani, Ben hakikaten hatta. hani bayağı çok nadir hani bir filmden çıkıp da bu filmi olan bir sonraki matineye tekrar bir girsem dediğim nadir filmlerdendi. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Benden başka değil mi? Guardians'da çok yükseldi o çıta. Evet. O, acaba evet. ne olacak diye geldim evet. yani ben. Gerçek, Yine hep beraber Amerika... gitmiştik. Çok eğlenceliydi o. Sen Gerçek sana. Captain America bir şeydi zaten. Marvel'un bundan sonra çıta yükselteceğine dair bir... Büyük bir işaret. Ama ya yine ne düşünüyorsun abi? O da kaptan Mekka karanlıktı mesela. Evet, hmm. bu yani de, evet. Karkaranlık ve aksiyon. Daha vardı. sertti. Öteki, hani şey Guardians bildiğin yine bizim Disney, Disney filmlerimiz evraldın evet. mı hani eğlenceli kurdu. bilim kurgu. Evet. Ve hani yani. pahalı eğlenceli bilim kurgu. Çok fazla olmuyor çok uzun süren pahalı eğlenceli. Ya film. şey Guardians bayağı adventure filmiydi yani. Evet, evet. abi. A, Star Wars'un o Benim çocukluğumun filmiydi Bildiğin yani, Indiana Jones Space. Evet. Kim? Deniz beğenmemiş. Kim, kim beğenmiş? Bizim ne? bir arkadaş var İngiltere'de ortak arkadaşımız. Deniz'e çıkan. Işte. Ha. Yani çok beğenmeyen yani, olacaktır illa. Yani. yani Guardians'da ben çok fazla böyle şey beklemeden gitmek istedim. Ama hani fragmanlarda böyle her yeni şeyde geldikçe ulan bu da güzel olacak, bu da güzel olacak diye gittim. Ve hiç süper Orada ben şeyden çok memnunum. Bundan, bu Avengers'ın... İkinci Öncekinden şey bir şey olduğu için Hı -hı. lan acaba o beklentiyi yani. veremeyecek olur mu diye evet. bir hafif bir kaygıyla gittim ama hepsini silip çıktığı için. Zaten Guardians yani. o yüzden başarılı oldu. Evam evet. evet. senin söylediğin şey yüzünden. Fragmanların hepimiz izledik çok ve dedik bayıldık. ki çıta çok yükseldi. Acaba o kadar karşılayabilecek mi? Daha da üstüne çıktı. Fragmanlardan evet. da daha güzel bir şey çıktı. Bu arada ben bunu da söylemek yani. istiyorum. Biz şey konusunda biraz yani artık elitist mi diyelim? Tabii evet. yani tutucuyuz yani çizgi roman karakterleri ve hikayeleri konusunda. Hani geçmişim... Çünkü hepimiz evet. çizgi roman okuyan insanlarız yani. Ve şey belli bir Marvel evreni içerisinde bir karakter gelişimi de bekliyoruz. Çünkü Tabii. sadece işte bu bunu dövdü diye okuyan insanlar da değiliz. Tabii. Ama bir de çok, çok, çok... çok uzun senelerdir okuduğumuz için bizim için o karakterlerin hiçbirisi iki boyutlu değil. Evet. Evet, Ama şöyle çok, çok çok çok bir, bir, bir şey var. yani benim için en azından hani ilk defa çizgi roman okuduğunda hani bu karakterin böyle bir alt metni vardı işte böyle bir geçmişi vardı işte bu uğurda işte savaşıyor da hiç sallamadan ulan ne kadar eğlenceliymiş ha evet guardian sonu başladı. boş evet boş çizgi romanda ne kadar çok eğlendiğini hisset gittiğin o an vardır ya o işte Guardians benim için oydu. Ama Guardians zaten Guardians okumayan adamlara bile filmden sonra Hı -hı. çıkıp Guardians of the Galaxy yani. romanı aldırdı. Evet, evet ben mesela hiç Guardians okumazdım. Hiç sevmem ben, ben, zaten. Ben okurdum. Şey hiç sevmem. Hiç ben, Taktik. Hiç Taktik. Taktik. Evet. Çi, ben çünkü Umtaş sen bilirsin, sen de diyorsun. Kozmik Marvel zaten daha, daha çok iyi değildir. olduğun için ya Kozmik Marvel'dan şeyden, nefret ediyorum. Ben nefret ediyorum. Ya kusura bakmayın hatta Marvel tarihinin en çirkin çizgi romanının da Drax the Destroyer olduğunu <gülüyor> Bence de düşünüyorum. Yani <gülüyor> ama çıktıktan sonra evet Guardians okudum. Asıl tabii Rocket Raccoon. Yani Onun katıyamadım. Ha? Andy şeyi çok iyiydi Guardians'ı. Ben ya yani o Annihilayş evet, çok, çok güzel. Annihilayş'ından sonrası ben, çok iyi. Ben hiç sevmem. Marvel Cosmic <gülüyor> <Marvel'dan nefriyordum> ben, <gülüyor> ama Marvel